i̇mam Gazali Hazretlerinin, biliyorsunuz, akaid kitabının adı Kavâidül Akaid'dir. Burada geldiğimiz ders, birkaç dersler yaptık, bilmiyorum kaç ders yaptık. Altı yedi midir? Yani belki beş, altı yedidir. Ama ibareleri sıraldığımı biliyorum. Yani kaldığım yerden devam ediyorum, Duymadığınız bir şey yok. Şimdi o dersler Kavâidül Akaid dersleri birlikte sitelere konuyor, işte konacak. İşte onları yapacağız. Ondan sonra hepsi birlikte konacak. Bu şimdi Kavâidül Akaid, bu dersin adı Ee, itikadli meselelerin kaideleriyle alakalı İmam Haza Hazretlerimizin eserinden ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevdiği razı olduğu eserlerden biliyorsunuz İmam Zebidi Hazretleri bunu zikrediyor kitabında Murtaza Zebidi büyük muhaddis e, İhya Şari diyor ki e, bütün ulema evliya işte itikat hakkında kitap yazanlar kitaplarla beraber geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve huzurunda İmam Hazretleri ve bu Hanife de var radıyallahu anh Herkes kabul gördü. Yani tabi bidat ehli biri geldi. O da kitabını getirmiş. O da bir şeyler yazmış. Şia'dan veya bir mezhepten farklı bidat elinde. O kovuldu. halakaya yaklaştırılmadı. Dört halife de orada. Ee, o halekada e, İmam Gazali Hazretleri çok kabul gördü. Ve onun kitabı özellikle okundu. E, tetkik edildi. Ve kabule şayan en en ziyade tabi çok hakaat kitaplarımız ehli sünnet var da. Mahmuz Hazretlerimizin bu eseri çok kabul ve şahane olduğu için biz de dedik ki, bundan itikad-ı konular konuşalım. Şimdi burada سُمْ مَقَالِ رَحْمِ اللّٰهُ تَعَالَى اِمَامُ غَزَالِهِ buyurdu. Ne buyurdu? وَاَنَّهُ شُبْهَسِزَ اللّٰهُ تَعَالَى فِي ذَاتِهِ Yüce Zâtı hakkında مَعْلُومُ الْوُجُودِ Varlığı malumdur. Neyle? بِلْعُقُولِ Akıllarla Yani zerre kadar aklı olan bir insan Allah'ımızın Celle Celaluhu varlığını anlar. Çünkü eserleri ona delalet ediyor. Ee, eser müessirsiz olmaz. Sanat saniğsız olmaz. Hiçbir efendim sandalye, masa, rahle ustasız meydana gelmez. efendim. Dolayısıyla her bir eser yaratıcısına Efendim delalet ediyor asıl itibariyle Daha sonra da sebep itibariyle onu yapan ustaya delalet ediyor Ama ham maddesini her şeyi yaratan Allah-u Teala olduğu için Ne buyuruyor? فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يَاصِلِ لَهَا اَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ وَف۪ي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَتٌ تَدُلّ عَلَىٰ نَوْ وَاحِدُ Yani bir adam nasıl Allah'a isyan ediyor Hadi isyan gaflet bir de vereceği adam unutuyor, ediyor, nefsine uyuyor Peki inkar eden münkir nasıl onu inkar edebiliyor? Halbuki her şeyde bir ayet var ki Allah Teala'nın bir olduğuna o ayet ne yapıyor? Telalet ediyor. Yani bir insan bazen işte şu belgeseller var acayip acayip. Şu belgesellerde takip ettiği zaman ormanlar, hayvanat, deniz mahlukatı, ormanla mahlukatı, bazı adalar var. O adalardaki hayvanlar başka yerlerde, dünyada yok görünmüyor. Ne acayip hayvanat, mahlukat nasıl bir şeydir ya. Eğer kumla uğraşıyorsa, yani kum eşeleyen bir hayvansa onun mesela gözüne kum kaçmasın diye gözüne özel perde yaratmış. Kulağa da kuma giriyorsa kulağında da özel perdesi var. Tak, aç, perdeyi çekiyor. Yani hangisi, hangi iklimin hayvanı, nerede yaşayacak, ne yapacak, Oraya göre ona işte bu ayet ki وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى سَبِّحُسْمَ رَبُّكَ لَعَلٰى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَّوَّةِ Yarattı, tesviye etti, donattı, ondan sonra وَالَّذِي قَدَّرَةَ takdir etti, takdir demek her şey ölçülü, biçimli, hesaplı, kitaplı, santim, saniye, hiçbiri rastgele bir şey yok فَهَدَى hidayet etti, ne demek hidayet etti? Yani yeni doğmuş bebeği annesini emmeye hidayet ediyor. O onun okulunu mu okumuş yani? Okulu mu okumuş? O süt nasıl çekilir? Bunu çekmek, bunu emmek bir kuvvet ister. Bir operasyon ister. Yani daha yeni doğmuş. Şimdi doktora gidiyorum, şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Dişçi, başçı, haşçı. Şimdi ağzını aç diyor, ağzımızı açan diyor. Dilini çek diyor, dilimizi tersine çeviriyoruz. Ya diyor, dilini geri çek diyor, biz öne götürüyoruz. Şu anda ben gidiyorum bazı doktora. Ya geri çek diyor ya. Ben geri çekeyim derken ileri gitmişim yani. Ya üstte damağına da ben altına yapıştırmışım yani. Hepimiz akıllı geçiniyoruz. Yani yeni doğan çocuk o şeyi, efendim o faaliyeti kolaylıkla icra edebiliyor. Ne yapıyor? O bebeği, o işe yeni doğmuşsun, sen bunu emmezsen ölürsün. Onun için onu ona hidayet ediyor. Ta ana karnında hidayet ediyor, ana karnındaki beslenme, beslenmesinde. Ona anası da müdahale ede edemez. Karnına nasıl müdahale edecek? Doktor da müdahale edemez. Orada da onu besliyor. ondan sonra bir hayvanı bir mahlukatı bir insanı her şeyi menfaatine maslahatına ona ne lazımsa o neyle yaşayacaksa hayatını neyle idame ettirecekse e, sevk ilahiyle yani ilahi bir dürtüyle bunu mektebini okumadan değil mi e, terbiye edilmeden yetiştirilmeye bir lüzum var mı hangi hayvan hangi kursa gitmiş yani hepsi hayatını efendim idame ettiriyor ama ilginç ilginç hadiseler kurban olduğum Allah-u ve Teala nasıl bir şeydir bugün şu haberler ne diyor doman ismine ilçesine ilçesinde tırtıllar musallat olmuş bir ormanı yemişler ya tırtıl dedin, küçücük ya küçücük bir hayvan nasıl yiyor nasıl yiyor ne iştah nasıl doymuyor nasıl ediyor nasıl şişmiyor büyümüyor Allah'ım ormanı yedi ya yani Mevla Amerika'yı tırtılla bitirebilir ya çekirgeyle bitirebilir ya Vallahi diyorum bak. Göz açamayacak çekirge gönderilmiş. فَارْسَلَّ عَلَيْمُ التُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْضَّفَادِعَ وَالْدَّمَآيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ Kur'an şöyle diyor ya, İsrail oğlanı kurtar, başlarına gelen belaları anlattık. Musa Selem'e iman etmeleri için. Kıptiler, Firavun ve Hanedanı'nın başına gelenler. Tufan yolladık diyor. Her yerlerini su bastırdık diyor. Ondan sonra onu kaldırdık. İşte Pişman oldular işte dediler. Musa çağa iman edeceğiz söz verdiler. Yine pazarlık boldular. Sonra çekirge yağdırdık diyor. Kap her yer çekirge doldu. Gözünü açamıyorsun çekirgeden ya. Sonra efendim bit musallat ettik buyuruyor. Bitlerim musallat ettik. Buyuruyor. Ya bir bit. Bit nedir ya? Ama seni yiyebilir ya bitirim. Yani bir e, gece kalkarsın kanını bitirmişler. Bir musallat etse hepsini bir anda kanını çeker bitti ya. Şırıngaya mırıngaya acile lüzum yok ya, bitlerden senin kanını çeker, derin üzerinde kurutur ya. Valla bana da kurbağalar gönderdik diyor. Allah. Her yer kapkacak kurbağa, yani yemek yiyecek tabak yok, adım atacak yer yok ya, her yer kurbağa, gözünü açamıyorsun. Kan musallat ettik diyor, Allah! Kızılay kan arıyor burada hastalara ya. kan arıyor, insanlar şudur budur, uydu uyumadı, kanın yetmedi, bilmem ne ya kan, kan, her yeri kan yaptım, diyor Allah Nil ırmağını kan akıttı ya, kan Nil ırmağı akıyor şimdi, o kan aktı ondan sonra hem de öyle bir şey ki Musa Aleyhisselam'ın ümmeti içerken su içiyor aynı ırmaktan Kıptiler içerken kan içiyor ya kardeşim bu böyle olmaz dediler Aynı ibrikten iki tane kütçey yaptılar. Göze yaptılar. İbriyim bir iki kulpu var yani. Şimdi o taraftan içen Musa'nın ümmetine su çekiyor. Aynı ibrikten kıptı kan çekiyor. Aynı şey. Namra pani mektubatları. Enilukane demen lil kıptı veli beni Yakuba ma'am veza min azamul ibare. Kıptılere kan olan ben İsraile su oldu. Daha ibret mi arıyorsun diyor. E şimdi ayet ayatin mufassalatin, tafsilatlı ayetler buyuruyor. Amma festekberu. Her seferinde söz verdiler, her seferinde sözü bozdular. Ya Musa dediler. Üd övlene Rabbeke, bi ma ahide indeke. Rabbinin senin yanında emanetleri var. Rabbinin sana itibarı var. Sen Rabbine yalvar. Hatırını kullan bizim için devreye gir. Hatırını kullan can Allah'ın peygamberisin. Bak bak. Baş düşman peygambere neler eden adam şimdi nasıl sıkışınca böyle konuşuyor. Len keşefta annar ricze bu pis azapları, murdar belaları bizden açarsan len üminene leke elbette sana iman edeceğiz. Böyle nuruslen meake İsrail. İsrail olanı senden sal salacağız, yollayacağız. Köle yapmış onlar ya 400 senedir firav. Tamam bırakacağız. Yani nereye gidiyorsanız gidin Kudüs tarafına gidin. Yani biz biz sizi E, özgürlüğünüze kavuşturacağız. Bunu söylüyor, Kur'an söylüyor. Yani bize du Rabbine dua et diyorlar, bak ne güzel de hani sen ilahdın, başka ilah tanımıyordun Firavun olarak. Şimdi Musa Aleyhisselam'a diyorsun ki Rabbine dua et. Bak, sıkışınca nasıl anlıyor? Firavun olsan ne yazar ya? Şeddet olsan ne yazar? Herkes işte tribülansa girene kadar, değil mi yani? Ondan sonra efendim ne zaman sallanmaya başlıyorsun? Herkes başlıyor Allah demiyor. Ateist de Allah diyor. He? Ateist, sen hani ateisttin, nasıl ateistsin sen? Allah diyorsun, ya şimdi karıştırma diyor, ya kurtulabilirsek başka da çare yok diyor. Ya böyle diyor. Kendisi şöyle. He şimdi komünistlik demiş işte, parayı görene kadar, feministlik kocayı görene kadar Ondan sonra ateistlikte türbülansa girene kadar yani sallandı. mı herkes Allah! Basıyorsan Allah. Cafer Sadık Efendimiz, öyle ateistin birine O zamanki ateistin adı Dehri. Yani biz zaman icabı böyle e, ne onun adı evrim, evrim teorisi gibi işte ondan ona, ondan ona, ondan ona işte maymundan insana, insandan bilmem ne böyle döne döne bu hale geldik. Kendi kendimize olduk bittik diyor herif. Dehri kafası yine aynı kafası var. E şimdi Cafer Sadık Efendimiz'e getirdiler. Yani ona sorular sordu, radıyallahu Teala işte efendim diyor de, denizde gemidesin, neye güvenirsin? Gemiye güvenirsin. Gemi kırıldı dedi, ne oldu? Bir tahtanın üzerinde kaldın, Sen i̇şte neye güvenirsin? Sandala çıktın, gemiden sandala indin, sandala güvenirsin, sandal parçalandı, kaldı bir iki tahta parçası, ne oldu? İşte ona güvenirsin, ne oldu? Tutunuyorum yine, biri beni bulana kadar veyahut da bu şekilde bir kıyıya beni sürükleyene kadar dalgalar belki yaşarım, felan. Tahta da gitti, her şey gitti. Kaldın denizin ortasında sap gibi. Yine bir yaşama ümidi taşıyor musun, taşır mısın dedi. Taşırım dedi. İşte o dedi yaratıcıya güvencindendir deyince dehri iman etti. Çünkü dedi baktı her sebep bitince, bütün vesileler tükenince artık hiçbir çare bana ulaşamaz dediğin noktada hala beni yaşatabilen bir güç var diye Düşünebiliyorsan, o düşüncen Allah'ın varlığını ispat ediyor. Çünkü Allah var ki, sen hala sebepsiz yaşayabilirim diyorsun. Hiç çıkmayan candan ümit kesilmez hesabı. Kimse de ümidi kesmiyor hakikaten. Kendi kesmiyor, kimse kesmiyor. Bir yaşam umudu içinde var. Çünkü yaratan var Celle Celaluhu. Anladın mı? Sebepsiz de ne yapabilir? O işi yoluna koyabilir. O his nereden geliyor sana? Yaratıcı İdrakinden, imanından, şuurundan gör. Sen onu ikrar etmesen bile içindeki o bulgu, o his, o duyu Çünkü sebep, sen o zaman materyalist olduğun zaman maddeye bağımlı olduğun zaman her şeyi bir sebebe bağlıyorsun. Ama bütün sebepler bittiği anda hala yaşama umudun var mı? soruyor Hz. Cafer radıyallahu anh. Adam diyor ki, var. İşte o zaman diyor bak hiçbir sebep kalmadı yaşamana. Ama ümidim var. Çünkü bir yaratan var. o sebepsiz de yaşatabilir. He, o Mevla zatı malumdur diyor. Akılla idrak edilir. Yalnız şu, ihata edilemez. Yani Allahu Teala tam manasıyla kimse anlayamaz. Anlayamaz. Görmek var ama ahirette görmek var. Onu konuşuyor zaten. Ders o. Ama ihata başka. İhata demek kavramak demek. Kavramak demek min cemiyel vücud, her yönüyle anlamak demek. her yönüyle anlaşılamaz. Daha biz bir insanı her yönüyle anlayamıyoruz. Bir hocamızı, bir şeyhimizi, bir mürşidimizi tanımağa kalkıyoruz. 40 sene, el sene yanında duruyoruz. Daha her yönünü anlayamamış oluyoruz. Kainatı yaratan allah Teala'yı nereden anlayacağız? Onun için e, künhü itibariyle, öz zatı itibarıyla, e, bütün yönleri itibariyle Tanıyamıyoruz. Şimdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyabildik mi yani? Sahabe tanıyabildi mi? Ne diyor İmam Buhsuri kasteyle? Ve keyfe يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيْكَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ anu bil بِالْحُلُومِ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hakikatini, hakikat-i Muhammediye'yi, hakikat-i Ahmediye'yi kim dünyada idrak edebilir? Ancak diyor, rüyada görüp de teselli olan toplumlar. rüyada görüp de teselli olan bizim gibi toplumlar kavimlerin diyor onun hakikatini anlaması nasıl düşünülebilir? Dediler ki e, Meşayihtan bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sahabe-i keram anlayabildiler mi? Anlayamadılardı Hz. Ebu Sıddık anlayabildi mi? O da dedi. Hazreti Sıddık Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en yakını o dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, idrak edemiyor İlimlerini idrak edemiyor. Bak Miraç'ta verilen ilimlerde ne buyuruyor? Nübüvvet ilmi bana verildi Ebubekire Ebu e bile anlatamam diyor. Anlatsam hafsalesi almaz. Bak anlatsam hafsalesi almaz diyor. Şimdi, bu Resulullah ilgili konuşuyoruz. Bu bir mahluk. Bu da yaratılmış bir zat. eşref eşrefi mahluk, yaratılmışların en şereflisi. Ekrem-ül Enbiya vel Murselin. Ama Allah nasıl tam anlaşılacak? Bunu yani kim şey edebilir? Ayet-i Kerime'den bunun delili nedir? وَلَا يُحَيْطُوا نَب۪ي عِلْمًا Allah-u Teala ilim bakımından bilmekle beraber efendim ne yapamazlar? ihata edemezler. Taha suresi 110. ad-i kerimesinde Allah-u Teala'nın zatını ilim bakımından ihata edemezler. Yani zatının tüm yönleriyle kavrayamazlar. Ama tanıyabilirler mi? Tanırlar. Çünkü tanımak nedir? marifet denen şey. Marifet Allah'ı bilmek. Bunu bilene, tanıyana arifi billah deniyor. Demek olmasa arifi billah denmez, değil mi? Demek Allah'ı tanıyabilen kullar var. Esma-i şerifesiyle, sıfat şerifesiyle, tabii e, ibadetleriyle, yazatlarıyla, bir şeyr-i süluk vasıtalarıyla, evvela şeriatın zahiri ilimleri, ondan sonra da batıni, manevi merhaleler kat edilerek e, Allah tanınabilir, değil mi? Allahu Teala ta tanınabilir. Marifetullah insan kazanabilir. Arifi billah olabilir. Ama Allah Teala kavranamaz. Tanınmak başkadır, kavranmak başkadır. Kavranmak her türlü teferwatinin bilmesi bunu kimse bilemez. Hatta Atel Kürşide ne buyruvle Ayühaytu ne bir şey iminülmihi ilminden bırak Allah'ın zatından, bırak Allah'ın esmasının sıfatının cümlesinden ilminden malumatından Allah Teala'nın bildiklerinden bir şeyciyi bile kavrayamazlar. İllâ bimâ şa-e Ancak Mevla murad edip dilediği kadarını onlara öğretirse Onun dilediği ile sınırlı ilimleri olur Geri kalanı kavrayamazlar buyuruyor Kalkmışlar şeriatı beğenmiyorlar Kur'an'ı beğenmiyorlar Hadis'i beğenmiyorlar Hangi ilimle Hangi irfanla Ne malumatınız var? Mevla ne hikmetler biliyor, neyi biliyorsunuz da konuşuyorsunuz? Bu zamanda bu yürümez, bu zamanda bu olmaz, işte beni bu hüküm uygulanmaz. Ya sen, Mevla ne hikmetler biliyor da bu hükümleri göndermiş, kıyamete kadar geçerli kılmış? Bu zamana uymasa bu, bunu gönderir mi bu zamanda? Yani bundan başka şeriat gelmiyor, bu mensuh olmayacak, yeni kitap gelmeyecek, o zaman bu geçerli, sen neye göre bunu geçersiz kabul ediyorsun? Şartlara uymuyor, işte sen Hangi ilminle? Arka planda hangi hikmeti biliyorsun da buna karşı geliyorsun yani? İşte kendi kafalarına gittiler, şeriatı laf Ondan sonra battıkça batıyoruz. Faizle ekonomi düzelir dediler. Aha batıyoruz. He? Kadın erkek karma karışık olsun, açılsın, çaçılsın, erkeklerin içine karışsın, çok ilerleyeceğiz dediler. Aha batıyoruz. Öyle mi? Neremiz ilerliyor? Zina oranları artar, fuhuş oranları artar, lezbiyenlik artar, eşcinsellik artar. Artan tarafların hepsi bizi maddi manevi çökerten hususlar. Maddi manevi bizi örnek yapacak, lider yapacak vasıflarımızda hiçbir ilerleme var mı? Niye yok? Çünkü Kur'an ahkamı yok, çünkü Allah'ın ilmine dayanmıyor, Mevla ne buyurduysa o olsun demiyor kimse. Hacısı hocası buna itiraz ediyor. İlahiyatçısı itiraz ediyor. Diyanet reisleri itiraz ediyor artık yahu. O zamana geldik. Bizim gibilerde birkaç tane gerici yobaz kaldık. İrtica, mürteci, yobaz diye bizi de yaftalıyorlar. Kurafeci, uydurukçu, kefenci diye. Ondan sonra bize de bu itibarsızlaştırma, yakıştırmalarla acaba birkaç insanın daha gözünden bunu düşürürüm de bunu dinlemesinler. Mevzu bu yani. Mevzu bu. Çünkü neden? Biz diyoruz, biz gelenekçiz. Ya gelenek diye bir şey mi var? Kur'an var, sünnet var. Bu ayet, hadis her zaman geçerli. Biz bunu savunuyoruz. Sen diyorsun ki uygulanamayan bir durum varsa o geçerliliğini kaldırmıştır. Ya sen yeni vahiy mi geldi sana? Nasih mensuhu sen mi belirliyorsun? Hangi ayeti devreden çıkarıyorsun? Bu nasıl bir iştir ya? Adamlar utanmadan şey, meal yazdı ya bu hayretin Karaman ekibi. Meal yazdılar, Diyanet Vakfı'nın mealini. Ne yazıyor? Çarşaf ayeti, cilbe işte okudum size ya. Adam diyor ki, burada güvenlik sorunu vardı o zaman diyor, onun için diyor. Şimdi güvenlik sorunu yok, kadın diyor normal ev kıyafetiyle dışarı çıkabilir, üstüne dış kıyafeti almak zorunda değil diyor. Allah'ın ayetinin yanında söylüyor bunu ya. Allah'ın ayetinin dibine not düşmüş ya. Ya siz hangi Kur'an'ı nesk ya? Bizim sağlığımızda olan işlere bak ya. Bizim sağlığımızda, biz nasıl müslümanız ya? Ama oluyor bunlar. Çıt yok! Hadisi hocası, suyuna gidiyor. Kuyuna gidiyor. Ben niye kızdım bazı hocalarına, oğullarına? E gidiyorlar o adamlarla toplantıya oturuyor. O adamlarla tokalaşıyor, yan yana oturuyor, gülüşüyor. Ya sen Allah'ın âyetini değiştiriyor bu adam kardeşim sen bununla nasıl? Yüzüne gülersin ya! Babana bir şey yapsaydı yüzüne güler miydi? Anana sövseydi yüzüne güler miydi? He? Maddi inşine, menfaatına doksaydı yüzüne güler miydi? E Sen nasıl Allah'ın etti bu, bu hıyaneti yapan adama neyle yapıyorsun, surutuyorsun? O da bir görüş. Ne görüşü ya? Şirkten görüş bu al. Onun için biz Allah'ın nasıl hata edelim? İlmini bile yata demiyoruz. Malumatından bir şey bile kavrayamıyoruz. İlla bi maşa. Dilediği kadar bize bir şey öğretiyor. Sen Allah'a gayba inanacaksın. Benim Allah'ım her şeyi bilendir. Alim midir? Alimdir. Allâbul huyub mudur? Alhamdülillah. Hakim midir? Her işi hikmetli midir? Her işi yerli yerinde midir? Bunu sana anlatmak zorunda mıdır? Değildir yani. Sen de aklını kullanan anlarsın. En azından vardır bunun bir hikmeti dersin. Allah'ına itaat edersin. Bu itaatın neticesinde de kazanırsın. 1400 senedir bu rezilliği çektik. Çekti mi işte maal 100 senedir çekiyoruz. 150 senedir çekiyoruz. Niye evvelkiler çekmediler? Çünkü Allah Resulüne itaat etti. Kur'an'a sünnet'e uydular. Ne olursa olsun işte. Daha bizim Osmanlı ecdadımız 650 sene. E ondan evvel Selçuklu da bizim ecdadımız. 200-250 sene. Yani geri gidiyorsun 1000 sene hemen hemen bizim ecdadımız Alparslan'dan. Onun da gerisi var yani Alparslan'da şey değil ondan da geri var. E bu adamlar hep dünyaya hakim oldular ya. Her girdikleri mücadelede galip oldular. Savaşlardan muzaffer oldular öyle mi değil mi şimdi? Ee, nasıl oluyor bu iş? Padişah savaşı kaybedecek, Şeyhülislam diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırka şerifini üzerinize giyin efendim diyor. Ben de askere söyleyeceğim, Rasulullah'ın immetiyle diyor. Küffarı yeneceğiz diyor. Padişah çekilecekken İslam'ı dinliyor. Efendim hırka şerifi giyer giymez Allah bir kuvvet maneviye gönderiyor. Efendim ordumuz zafer oluyor. Bunlar bütün tarih yazıyor kardeşim. Sen hırka-ı şerif diyorsun cübbeli hurafet, sakalı şerif diyorsun nereden çıktı? Şar-ı Şerif diyorsun, nereden çıktı, sen peygamberine değer vermiyorsun, Allah sana değer verir mi ya? Osmanlı'nın işte harem, en mahrem dairesinde, Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler nerede yani? Padişahlar onları kendileri süpürüyorlardı. Hizmetçiye bırakmıyorlardı, tozlarını çekiyorlardı burunlarına, kefenlerini koyduruyorlardı. E adamlar böyle değer verdiler, değer gördüler. Ne zaman ki sen gavurların kafasına gitmeye başladın, Efendim, Kur'an'ı sünneti, el sünneti, terk etmeye başladın. Şey neydi, tez neydi bu işte? Muhasır medeniyetler seviyesini yakalayacağız, çok ilerleyecektik. Nasıl olduk çok ilerledik? Ekonomide neredeyiz? İnsan haklarında neredeyiz? Hayvan haklarında neredeyiz? Şiddette neredeyiz? Cinayetler hususunda neredeyiz? Adi suçlar, vakalardan neredeyiz? Neredeyiz yani? Bunların hepsini bir tespit et bakalım. Nereye gittik, nereden geldik yani? 650 senede o altı hırsızlık vakasıyla belki kol kesme ya olmuş ya olmamış tüm vakalar 20-30 tane 650 senede yani şu anda herkes birbirini soyuyor ya herkes birbirini soyuyor yani kapını açık bırakma halde üzüm yani adam zaten işçi geliyor patronu soyuyor kasanın anahtanı verdiğin adam zaten geliyor kendi kasayı eliyle açıyor ya neden? Allah korkusu yok, dini değerler yok Mukaddesata saygı ve tazım yok, bütün milletin gözünde Allah'ın dinini hafife aldılar, istihza malzemesi yaptılar, şüpheye soktular, tereddütler getirir bütün gençliği mahvettiler ya! Mahvettiler! Sebep olanları kahreyle ya Rabbi! Gebermişlerinin <gülüyor> kabirlerini ateş dolduruyor ya Rabbel <gülüyor> Bu gençliği bir nesili mahvettiler. E şimdi biz ne kadar tamir etmeye başlayacağız Bizim iş neye döndü? Sera'da Bir şey dön. Gerçi şimdi seralar oldu, Her yer serayla geçiniyor da eskiden serasını içe. Işte. İnşallah bizim seralar da çoğalır da. Her yer ne yapalım artık? Hormonlu mormonlu olur ama, e, biraz da pahalı olur ama ne yapacağız artık? Sera mara bir şeyler yetiştireceğiz. Çünkü güneş gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şemsin, gitti, nur Rüvvet gitti, ulema, üliya gitti. Kaldık en garip zaman, en kötü zamanda. İşte serada, merada, bilmem ne, sobayla, ısıtmayla bilmem ne, iki bir şey yetiştirmeye uğraşıyoruz. saksıda maksıda balkonda yani bizim yaptığımız iş budur şimdi küllün çoluk çocuğun kafasına Kur'an sünnet ehl-i sünnet şerahat gericilik olarak gösterildiği bir dönemde ben buradan iki kelamla kime ne anlatacağız yani bizimki sera işine benziyor ama bazen işte seracılık gelişebiliyor gelişirse de yani hepimiz Nasrattin Hoca gibi efendim yoğurt yiyeceğiz inşallah ne yapalım her yerde bir, bir sera açacağız ne yapalım Evde ocakta herkes balkonunda bir şey yetiştirecek yani. Herkes kendi imkanıyla bir kişiye iki kişiye ulaşacak. Ne yapalım yani? Her yer bizim elimizde değil. Yoksa biz hakikati anlatsak, bütün televizyonlar bunu kaç saat bize bağlansalar efendim biz gerçek manada Kur'an'ı, sünneti bize bir anlattırsalar bu milletin çoğu döner arkadaşlar. Bu millette cevher var arkadaşlar, iman var arkadaşlar ama yok. Devamlı şüphe sokanları öne koyup milleti bir defa Efendim onu derdi yani, adam getirir kardeşini dedi, bu benim kardeşimi okutun siz hocam demiş. İşte efendim, çok seneler evvel, sene bir anlattığı yani çok eski. işte, e, dedim ki diyor, yavrum seni de okutalım, sen niye kardeşini bize e, güvendin, teslim ediyorsun yani, efendim din öğretim buna da sen, sen niye okumuyorsun, sen nerede okuyorsun, şey falan üniversitede, e de okutalım yavrum. Hani senin, benim işim var, çoluk çocuk bakıyorum, annem babam bakıyorum desem bir mazeret açıklamış olur. De, dedi ki diyor, Böyle durdu diyor, ''Hocam bizi bunlar şüpheye düşürdüler bir defa.'' diyor. Bu çok büyük bir tehlike. Kanser olduğumdan beter. Kanser manser bir şey değil yani. En rahat öleceğiz. Çünkü ahireti kaybediyor, imanda şüpheye girmiş. Bunlar bizi bu okulların derslerinde şüphelere düşürdüler diyor. Ama ben yine de bu kardeşim şüpheye düşmesin, direkt İslam'ı kaynağından öğrensin diye bunu sana getirdim diyor. Bak, yine bir iman olduğu için kardeşini kurtarmak istiyorum ama kendi bir ders almakta istinkaf ediyor bir geri duruyor yani. Çünkü neden bir şüphe girdi bize diyor. Milletin çoğuna bu şüphe girdi tabii. Bunda e, şeyin yani birçok akademisyen ve ilahiyatçının çok büyük vebali var. Zaten o kanallay ama hatip ilahiyat kanallarıyla maalesef e, bu şüpheleri e, efendim felsefeleri, mantıkları, Mutezile fikirlerini akla, mantığa dayalı gitme, akla uymayan ayet de olsa hadis de olsa gündeme uymayan, e, günümüze uymayanların amel edilemeyeceği şeklinde bir fitne fesat yaptılar. Şimdi biz bunu nasıl istihadeceğiz? Adamların elinde bu kadar imkanat. Herkes çocuk çocuğunu okula veriyor, veriyor eline atında. Oradan efendim götürüyor. Bir de dini okula veriyor. Daha beter Müslüman olsun diye adam daha beter din düşmanı oluyor, çıkıyor, atayist oluyor, deist oluyor. E bunlar nereden oluyor yani? Bence tahminim babası normal okullardaki atayist, deist oranını geçecek. yakında bu ilahiyatlar şeyler çünkü hocayım diyen çıkıp gelen bu ayetin zamanı geçti bu hadis böyle olur mu ya bu şöyle bu böyle dediğin zaman adamı zaten yani malını hırsıza teslim ediyorsun çocuğunu münkire teslim ediyorsun müptedi mi eline mürted'e teslim ediyorsun ya Mürtet adam dinden çıkmış zaten Kur'an ayetini inkar ediyor bu adama nasıl bir çocuk teslim ediyor Allah'ım hayırlı sahip gönder ya Rabbi yöneticilerimize bu işleri anlat ya Rabbi Amin. Bu işlere el ataracak hayırlı müsteşarlar yanlarına nasip eyle. Amin. Dinimiz düzelmeden, dünyamız düzelemez. Bunu bize idrak etmeyi nasip eyle ya Allah. Amin. Önce din ya, önce ahiret ya. Çünkü neden? Dünya ona bağlı. Din düzeldiği zaman Allah dünyanı mağmur eder. Geçen hafta ayetler okudum Ekonomi Ekonomiyle ne alakası var bu işlerin? Kadın erkek karışsa, görüşse, togalasa. Efendim, avret yerlerini birbirinin görse, öyle ya kadının saçımı açık olsa, avret kolu açık olsa, avret bacağı açık olsa, avret avret yeri yani Eee bunda ne zarar var, bunun ekonomiyle ne alakası var? Yobaz adam, manyak adam dediler bana Ben de geçen hafta ayetler okudum Zerega'da imanı olan onlar inkar edebilir mi? Bütün ekonomi, bereketler, kapıları ben açarım diyor, bu da takvaya bağlı diyor Takva demek haramlardan sakınmak demek daha bunu ben neyle ispat edeceğim sana ben sana Kur'an'dan ayet okuyorum sen bana gazel okuyorsun hariçten ya onun için Allah'ın Celle Şan'u Celle Celal'u ayetlerle delillerle zatı sabittir akıllarla zatı mevcuttur peki zatı mevcutsa akıl böyle bir Allah olduğunu idrak edebilirse ki ediyor milletin çoğu da atayist değil sorsan da Allah'a inanıyorum diyor peki bu Allah ne yapar? e işte bizi yarattı, yaşatıyor, yediriyor, çürüyor yaratan odur e tamam başka yaratan yok bunda da ittifak ediliyor peki bu Allah'ın Celle Celaluhu varlığı sabitse isimleri sabitse, sıfatları sabitse bu allah Teala'nın artık bize karışma hakkı var mı yok mu? iş geliyor burada takılıyor Allah var diyor Allah var. Ne yapsın Allah? Güneşi doğursun, batırsın, gezegenleri döndürsün, Efendim, yağmurları yağdırsın, sebzeleri bitirsin, tamam, her şey tamam. Peki, bizim yaşantımız, özel hayatımız, tuvalete girip çıkmamızdan, yatak odamızdan, evlenmemizden, boşanmamızdan, doğurmamızdan vs. bütün hayatımızın e, alanlarında. He, oralara karışmasın diyor. Niye? Özel hayat diyor ya. Öcel hayatıma diyor karışmasın diyor. Nasıl oluyor? Ya şimdi anam olsun, ağzı olmasına döndü yani. bulaşı yıkasın, e, elbisemi yıkasın, ütülesin. Onza yemeğimi versin. Hiç evladım ne iş yapıyorsun demesin. Sen gez gez gez gel yani. Kadın zaten yedirsin, içirsin yani. E şimdi Allah Teala seni böyle koyverir mi ya? Koyverir miyim diyor. Hesap insan ettor göster. Sen başı boş bırakılacağını mı sanıyor insan diyor. Koyun musun ya? Koyunu bile iple bağlıyorlar. Veya bir gözetim alanında tutuyorlar. Zaten gözetimden çıkan koyunda da kurta oluyor yani. E seni Mevla zayi için sana kanun gönder, sana kitap gönder, sana peygamber gönder. Sen fetreti eli değilsin, sen daha başında değilsin. Allah'ın ayetleri, emirleri, yasakları sana ulaşmış kardeşim. Sen artık mazur olamazsın. Mesulsün yani. Sen nasıl bunları dinlemeyeceksin, anlamayacaksın? Ya Rabbim bana ne emrediyor, neyi yasak ediyor? Helallar belli, haramlar belli. Ben bunları bileyim ki yarın ahiret var. E işte ama dünyada da bunları uygularsam rahat yaşayacağım. Yoksa helak olacağım. İşte olduk. İşte olduk. Yemen'de ol, tut Doğu Türkistan'a kadar. Bütün İslam coğrafyası hep Kur'an ehli, sünnet ehli ümmetler, elli küsur devlet, her birinin içinde iç savaş var, dış savaş var ya. E bu neden oldu kardeşim? E bu neden oldu? E, gavur zaten ebedi cehenneme gidecek. Dünya onun cenneti sayılır. Müminin zindanıdır, kafirin cennetidir. Neden? E gideceği cehenneme göre dünyada ne kadar efendim fakir de olsa, hakir de olsa gavur e azapta olmaktan, ateşte olmaktansa, bura ona cennet gibi. Bir soğan bulup yese bile. Ama Müslüman öyle değil ki. Müslüman ebedi cennete talip, ebedi saadete talip, e dünyada da bunun bir imtihanı var. Mevla sana iman şerefini bahşetmiş. Sen nasıl Allah hesaba katmazsın bana ne karışıyor dersin ya? E bu, bu şu andaki bu. Benim konuştuklarıma itirazların manası, meali bu. İslam bizim hayatımıza, kılığımıza, kıyafetimize ya bıyığına karışıyor. Şuradan kaşını almana karışıyor. Saçını kesmenin usulüne karışıyor. Bazıları böyle saçını bak saçınızı mutlaka İster uzatın, ister ustura vurun, ister kısa tutun. Bunlarda İslam müsaade vermiş ama bir tarafın az, bir tarafın çok olmaya müsaade vermemiş. Asla o kadar büyük günahlar arasında zikrediliyor ki alabrus dedikleri tıraş şekilleri. Ebu Bekir efendi radıyallahu anh bir çocuk getirdiler çocuğun saçının bir tarafını kesmişler bir tarafını bırakmışlar bunu öldürmekten beter ettiniz, katilden beter oldunuz buyurdu yani bunlar yapılmamalı mesele e ben ne karışır ya ne demek ne karışır İblis karışıyor da Amerikan tıraşı diye Amerika karışıyor da Allah mı karışamayacak yani feleyu ne halka Allah diyor İblis Kur'an'da ben Allah'ın yarattığı fıtrata müdahale edeceğim Bu insanlara Allah'ın yarattığı şekli bozduracağım, değiştireceğim diyor ya. Yemin ediyor iblis ya. E sen şimdi niye iblisin maskarası oluyorsun kardeşim? Allah sana Kur'an'da bunları anlatmış. Gör ki iblise uymayın diyor. O sizin şeklinizi, her şeyinizi bozar diyor. Ben diyor sizi diyor hanif yarattım buyuruyor. Hakka meyilli temayilliği yarattım buyuruyor. Şeytanlara, iblislere ne uyuyorsunuz ya? Tırnağını kesmenden, tependen, Tırnağına kadar Allah karışır, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir, karışır. Ulema, evliya onların beyanlarını bize naklederler, biz o zaman saadeti ereriz. O Allah varsa Celle Celaluhu, malumsa Celle Celaluhu, delillerle sabitse varlığı Celle Celaluhu, akıllarımız var, bu akıllarla onun varlığı idrak edebiliyorsak, o zaman onun dini olduğunu da bize hükümler gönderdiğinde idrak etmeliyiz yani. Bunu idrak edip de o zaman Allah haşa ne iş yapar abi? Allah'ın varlığı haşa neye lazım yani? Beni yönetmeyecekse, beni doğruya hidayet etmeyecekse, İhtina sıratal mustakim diyorsun. Her namazın, her rekatın sıratı mustakime beni hidayet et diyorsun. Ondan sonra sana diyor ki kadın erkek karışık, görüşük. Avret yerlere bakmayın birbirini diyor. Ayet indirmiş. Ondan sonra diyor ki Allah buna ne karışır diyor. E kardeşim sıratı mustakime hidayet istemiyor musun? İstiyorsun işte. O da sana doğru yol böyle gider buyuruyor. Niye sen buna itiraz ediyorsun ya? Niye itiraz ediyorsun? Karma eğitimi destekliyorsun bilmem ne. Gavurlar bile okullara almışlar. Efendim kız erkek ayrı olduğunda daha verim alıyoruz diyorlar. Amerika'da şurada burada mı bir şey var? Burada hemen irtica, yobazlık, hortladığı bilmem ne. Allah Allah. Madem özgürlük var diyorsun, onu niye kısıtlıyorsun? O zaman ben ben kızları kız okuluna göndereceğim. Efendim, sırf kızların olduğu okula göndereceğim kızımı misal. Buna niye itiraz ediyorsun o zaman? Hem özgürlük var diyorsun. Sen istediğini yapıyorsun. E burada bir adam kızlar kadınlar kendi arasında bir okul açıyorsa buna niye itiraz ediyorsun? İlla erkek kadın karışacak. Ya buna mecbur muyum ben? Sen beni Allah'ın yolundan ayırmakla görevli misin ya? Ama bu onun içinde iflah olmuyoruz. İki yakamız bir araya gelmiyor. Maddi manevi düzelemiyoruz. Memleketini her yeri tarla, arsa Mümbit, mahsullü, insan eksen, patates gibi yetişir. Fakat memlekette her şey ithal ya! Her şey ithal! Soğan ithal, patates ithal, kuru fasulye ithal, mercimek ithal. E neden bu? Neden? Çünkü bereket kapılarını açmıyorum Mevla buyuruyor. Neye bağlamış? Belevenel Kur'an. Âmenü vettekav. İman ve takvaya bağladım diyor. İmanımız var. Yani genel itibarıyla tabii şerata, Kur'an'a sünnete inanmıyorum diyen imanı yok. Veyahut bir ayeti inkar edenin imanı Kur'an'ın tümünü inkar etme yok. Bir ayeti inkar, hepsini inkar. O tabi o manada Müslümanım zanneden çok cahil var. Onu konuşmuyoruz. Ama biz imanlı insanlarız. Ama takvada eksik insanlarız. Haramlardan tam sakınsak lefette aleyhim berekatim min es-sema ve'l-ard Göklerden, yerlerden bereket kapılan açacağım diyor. Geceleri yağmur yağdıracağım diyor. Bak gündüz değil. Geceleri yağmur yağdıracağım. Hadis-i şerif bu. Gündüzleri güneş çaldıracağım diyor. Bak gecelik şimdi yağdırıyor kimse rahatsız olmasın. Sabah sen uyanana kadar yolları kurutacağım diyor. Bak Hadis-i kutsi de. Efendi Hazreti çok okurdu bunu. Gündüzleri güneş çaldıracağım. Yani her yer kupkuru. Ondan sonra öyle bereketli mahsuller verdireceğim ki diyor. Dökmekle baş edemez, dökmekle. Ne ucuzluğu bilmemnesi, yalvaracaklar gel de tarladan şunu kaldır da git ne yersen yetecek ya. Öyle vereceğim diyor. Şimdi burada geliyor, 20 lira 30 lira olmuş efendim bir yeşillik ya. Lakin kez de bu tekzip ettiler, inkar ettiler. Şimdi bu millette bu inkar başladı, tekzip başladı. Şeratın ahkamına ne bunun zamanı geçti deme başladı bu ilahiyatlarda başladı zaten. Fehazn'an bir makamı yok ki bu. Siz yaptınız, siz ettiniz, siz buldunuz. Kendi kesminiz sebebiyle yaptığınız çalışma ve gayretleriniz nedeniyle biz de onları yakaladık. Allah bu buyruğu yakaladık. Biz şimdi tutulmuşuz abi. Yakalandık biz. Bizi Allah bağladı şimdi. Bereketimiz bağlandı bizim. Biz bu işten kurtulmak istiyorsak, Kur'an'a, sünnete, el sünnete dönmek zorundayız. Kim gelirse düzeltemez. Ancak Bizi yaratan bu işleri düzeltir. Bir anda düzeltir. Bir tırtırla bir ormanı yok eden Allah <gülüyor> Tamam mı kardeşim Celle, Celle Celaluhu Küçücük bir böcekle bir hayvanla bir Yani işte ne e, Kene Yani Herkesin bir kenelik canı var. Değil mi? Bir kenelik canı var. Yani, bütün milleti bir keneyle götürebilir. İşte bütün ekonomiyi de bir efendim küçücük operasyonla, bereketle Rabbim düzeltebilir. Ama buyuruyor kendinizi düzeltin, ben de siz ıslah edeyim. İşinizi gücü yoluna koyun buyuruyor. اِنْ تَتَّقُ اللّٰهَ جَعَلَكُمْ فُرْقَانًا Takva üzere riayet edin, haramlardan sakınsanız size furkan yaratacağım. Hakkı batıldan ayıracak kabiliyet vereceğim Hangi iş yanlış, hangi iş doğru, nereden kalkınırım, nereden batarım, bunu anlayacaksınız. Şimdi ne yapıyoruz? Ayağımıza değil, kafamıza sıkıyoruz. Öyle işler yapıyoruz ki. Kendimiz batırıyoruz kendi ekonomimizi yani. Çünkü neden? Furkan yok. Hakkı batıldan ayırma kabiliyetimiz alındı ele, aklımızdan, beynimizden. Kafamız basmıyor yani. Amerika ne diyor, Rusya ne diyor, Yahudi ne diyor. Böyle kalmışız kaç makas arasında yani. Yanımızda e, Siyonist Kürdistan kuruluyor. Ondan sonra biz burada bölünme şeyine uğraşıyoruz. İçimizde de bunların partisi var. Bunların partisine de bir türü kaç trilyon da yardım da para da veriyoruz. Bah, bah, bah. Bak bak bak. Furkana bak Furkana. Bir adamda zerre kadar Furkan kabiliyeti olsa bunlara parti kurduruyoruz. Bir de adamlar terörist marşında ayak kalksınlar diye falan da belediye başkanlığı binaları veriyoruz. Ondan sonra o askere polise kurşun sıksınlar diye bunlara bütçede veriyoruz. Hangi devlette görülmüş, hangi gavur devletinde kendisini bölmeye çalışan bir terör örgütünün, efendim eleman sağlayan adamlara belediye kazandırılır ya. Seçime sokulur, aday yapılır ya. Hangi devlette? Ya bana dünyada Muz Cumhuriyeti'nde bile böyle bir şey olmaz. Ya. Muz Cumhuriyeti en akıllı Cumhuriyeti. Muz yiyor zaten adam. Yani tabii kafası çalışıyor ya. Bir de sütü varsa sütlü muz çok iyi gider yani. Şimdi bizde muz muz da yiyecek halimiz kalmadı yani. Kardeşim Muz Cumhuriyeti diyorsun, Muz Cumhuriyeti gidip, de, askere polise sıkanı gidip de başına getir mi ya? Mecliste başkan yardımcılar. Ulan bir açıyorum, bakıyorum oturuyor orada. Ana! HDP'nin, efendim şeyi, meclisi yönetiyor. Bir de diyor ki, tamam sana söz hakkı veriyorum. Tamam doldu, kes. Ulan sen nesinde kesiyorsun, asıyorsun? Sen terörist'e destek veren adam değil misin ya? Ne çıktın oraya? Kadınsın veya neyse. Ya bu adamları seyrediyoruz. Nerede Furkan? Böyle muhasır medeniyetlerin seviyesine erişir mi ya? Ne ya? Geri gittikçe gidiyoruz. Düşmanına aşık olmuştuk ya. Katiline, celladına aşık olmuş bir millet durumuna dönmüşük ya. Bu kadar gavurların gözlüğüyle bakılır mı kardeşim? Düşman belli, dost belli. Hani bunun için? Ne bileyim ben? Sen diyorsun işte Müslüman olma şartı yok diyorsun ama takva olmadan Allah bu şuuru vermiyor. İslam'a uymayana bu beyni vermiyor. Bu muhakemeyi vermiyor Mevla işte. Haramlardan sakının diyor. Yanlışı doğruyu ayıracak Furkan kabiliyeti vereceğim diyor. Bizde nerede? Yani bizim... Tek sorunumuz diyebiliriz, iman, İslam ve ameli salih meselesi. Bizim başka sorunumuz esasen yok. Bizde her imkan var, Mevla yaratmış, seferber etmiş, müsekhar etmiş, gökler yerler bize çalışıyor. Dünyanın en güzel coğrafyasındayız, en mümbit olmayan bir şey yok. Altlar maden dolu, üstler ekin dolu, sebze meve dolu, ağaç dolu, diğer taraf deniz dolu. Yani bunun zerresi olan bir memleket ihracat yapmaktan baş edemiyor ya Zerresi olan e Bu kadar imkanlarla bu nasıl bir iştir arkadaş ya nasıl bir iştir? Bütün millet ırgat gibi çalışıyor Ay sonunu getiremiyor ya yani bereket yok kardeşim Ama bu ne olmaz Bir iki kişiyle olmaz ama yine de Benle bir şey olmaz diye yatılmaz Bizden başlayacağız derdi efendi Hazretleri. Kendinden hanımından, kızından, öyle ya kendimizden başlamak suretle Mevla bu bereketi yukarı kadar sirayet ettirecek inşallah bu millet akıllı olsa, bu millet fikirli olsa, bu millet İslam'a yönelik bir millet olsa böyle sapık sapık insanlar arayıverirler mi ya? dinsiz donsuzlar arayıverirler mi ya? E yine nereye döndü iş? İslami şuur İslam şuuru olmayan insanlardan neyi bekleyeceksin adam? Neye göre hareket edecek? Kafasına esene göre hareket ediyor ya. Biz yine dini anlatalım. Millet dinini anladı mı, hakkı bulacak inşallah. Siz de burada gayret edin. Şimdi Allah'ımız var mı? Var. Malumul vücut budur, varlığı malum mudur, bilinebiliyor mu? Biliniyor. Tanınabiliyor mu? Tanınıyor. Kavranamıyor, ihata edilemiyor, künhü mahiyeti bilinemiyor tabii ki, nasıl bileceğiz, daha güneşi gözümüzle görecek halimiz yok, güneş çıktığında böyle, yeni çıktığında belki biraz bakabiliyor, bir de batarken kızardığında biraz bakabiliyoruz, normalde Allah'ın mahlukatından bir zerreyi ifade etmeyen, ki gezegenlerde ne güneşler, ne aylar, ne yıldızlar, yani güneş gibi neler var, gezegenlerde kaç güneşler var, bizim gördüğümüz, bize yakın diye bize görünen bir güneş var, ona bile gözümüzle bakıp da, etrafını şöyle bir çevreleyip de enini, boyunu, nesinin, varlığını, yoğunu anlayamıyoruz. Allah'ın bir mahlukunu idrakten aciziz yani, e gözlerimiz sulanıyor, kamaşıyor, kafamızın başımız dönüyor, kafamız... Göğe bakalım, biraz ben göğe baksam hemen başım dönüyor işte, e, önüme duruyorum böyle. Yani göğe bakamıyoruz, takkemiz düşüyor bilmem ne kafamızdan. Neyse. Ne konuşuyorsun yani? Ama vardır, akıl da bunu anlar. Akılla bilinir, kurban oldu. Meri yüzat, yüce zatı görülür. Neyle görülür? Bil efsar, gözlerle görülür. Şimdi allah Teala eli Sünnet'e göre akılla anlaşılabilecek bir zat mıdır? Evet. Akılla biline, bilinen bir zat mıdır? Evet, akıl. Ve O'nun verdiği akılla bir insan Rabbini bilebilir ve Rabbini bulabilir. Peki gözle görülebilecek bir zat mıdır? Evet, gözle görülebilecek bir zattır. allah Teala'nın görülebilirliği var mıdır? Vardır, Ehl-i Sünnet'e Mu'tezile diyor ki görülmez. Yani ahirette de görülmez diyor, cennette de görülmez diyor. Mu'tezile uyduruyor, atıyor desteksiz. E, bizim ayetlerimiz var, elimizde delillerimiz var Ehl-i Sünnet olarak. Gözlerle görülür buyuruyor. Nîmeten nimet ihsanı ile minu kendi tarafından ve minneten Allah Teala bize lütfettiği için ve lütfen lütfen Türkçe yani lütfen diyorsunuz ya lütfen Bu Arapçadır lütfen yani bize lütufta bulunarak kime ama herkese değil bil ebrar iyi kullarına salih kullarına fî daril karar Dünyada görülür mü? Görülmez Peki dünyada görülmesi mümkün mü? Mümkün. Vukuu var mı? Vukuu yok. Dünyada hiç bir kimse görmüş mü bugüne kadar peygamberler dahil? Görmemiş. Ama görülmesi mümkün mü? Mümkün ama vukuu yok. Ne demek? Mümkün şu demek. Şimdi Allah Teala'nın ortağı var mı? Haşa. Ortağı olması mümkün mü? Değil. İşte o muhal. Ama Allah Teala'nın görülmesi mümkün mü? Mümkün. Ne demek? Muhal değil yani. Görülebilir. Şimdi cennette görülebiliyorsa burada da görülebilirdi. Ama neye karar vermiş? Buyuruyor ki ebrar kullarıma, salih kullarıma Darul Karar'da ebedi kararge olan cennete girerlerse orada bu ikramı yapacağım diyor. Ama dünyada bunu yapmam buyuruyor. Çünkü dünyada kendi gösterebilir ama gösterse ne olacak? Gösterse kime gösterecek? Namaz kılan, namazı doğru kılan, hapteşi doğru alan şu durumudur. Bazı özel kullanan, salih kullana gösterecek. Bu sefer öbürü diyecek ki, ben niye görmüyorum arkadaş, ulan senin abdestin bozuk diyeceksin adama, o da diyecek ki, ben bir göreyim abdesti düzeltirim diyecek Ondan sonra sen mi gördün, ben mi görmedin, manası kalmıyor Herkese görünse iyinin kötüden farkı kalmıyor, ikramın manası kalmıyor, öyle mi şimdi? Sen de o zaman babanın katilini de çağır, bir su böreği ikram et yani Benimle beraber. Hani ben senin dostunum ya, hocanım ya, hacınım ya. E i̇yi işte de babanın katilinde çağrı döndü yani. İkramı yapar mıyım yani katilime şimdi? E bu sefer ne oluyor? Allah şirk koşana da gösterse olmuyor. E bir kızım dostlara gösterse, düşmanlara göstermese bu sefer öbürü diyecek, hepten kavurlu artacak yani. Ulan bana niye görünmüyor arkadaş ya? Hepten inkar edecek. E görünse iyi kötü birleşecek. Hikmete uygun mu bu? He? Onun için ben diyor bir yurt hazırladım, darus selam hazırladım, ne bu estağfirullah? وَاللّٰهُ يَدْعُوهُ اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ وَيَهْد۪ي مَنْ ila اِلٰى صِرَاقٍ Allah bütün kullarını selam yurduna çağırıyor, selamet yurduna çağırıyor. Afatlardan kurtuluş yurduna açar Yani cennete çağırıyor. Peki herkes gidiyor mu, gitmiyor? Dilediklerini dost doğru yola idat ediyor. Diledikleri kim? Dileyenler. Kimleri cennetlik yapıyor? Cennete girmek isteyenleri yapıyor. Kimler cennete girmek istiyor? İslam'a, Kur'an'a, sünnete, eli sünnete sarılanlar. Herkese aynı sermayeyi vermiş mi? Aynı aklı, gözü, eli ayağı vermiş mi? Herkes istediğini şu anda yapıyor mu? İsteyen buraya geliyorsa meyhaneye, kârhaneye gidiyor mu? E, tamam. Sermaye eşit. Ama kim hidayet istiyorsa onu, o hidayeti ona yaratıyor. Zorla da istemeyene yaratak, yaratmak, hikmete, intihana zıt düşer buyuruyor. Hem davet kime yapıldı? Bütün kullarına davet ver. Ama kim davetiyeyi alır da davetiyeyle gelirse, yeri hazır, koltuğu hazır. Ama kim davetiyeyi almadan gelirse? E ben sana dünyada davetiye gönderdim, Kur'an gönderdim, davetçi gönderdim, Muhammed Mustafa gönderdim. Sallallahu aleyhi ve sellem Varisleri ulema evliya gönderdim, bazı şat gönderdim. Sen hiç mi kulağın, gözün kapalıydı, tıkalıydı? Duymadın mı? Duydum. uydum mu? Uymadım. Bir de utanmadan söylüyorsun. E Geldin ahirete, ne yapıyorsun şimdi? Cennette yer istiyorsun. Davetiyenizi görelim abi. Abi bizim davetiye dünyada kaldı. Aaa! Hiç davetiyesi dünyada kalsın, Cumhurbaşkanı'nın düğününe gidebilir misin davetiyen yoksa? hemen ben sana davetiye gönderdim. Davetiyeyi getireceksin. İmanla gelsen, Kur'anla gelsen, Aptes'in Nurla gelsen, zaten ahirette davetiyen yanında, davetiyenden gelsin girer. Liledini ahsenül <gülüyor> husne ve ziyade. İhsan işleyen, İhsan güzel ameller işleyenler, imanı güzel, ameli güzel, namazı güzel, zikri güzel, takva az güzel atamam. Onlara husna var, husna en güzel yer demek, husna en güzel şeydir, en güzel yer cennet var ve ziyade fazlası da var. Yolucu cennetten fazla ne olacak arkadaş? Zaten girdik her şey bizim. Fazlası Allah'ın cemalini görmekti. Işte. Ahirette görülecek mi, görülecek. Ziyadesi de var diyor. Bu ayetin tefsirinde ne diyor en nazaru ve cilla. Bütün hadislerde müfessirler onu naklediyor. Cennet yetmedi, fazlası var diyor. Fazlası nedir diyor? Allah'ın cemaline bakmak. Bu çok büyük bir lütuf. Onun için ve itmamen lin'im. Nimetini tamamlamak için. Ne demek tamamlamak? Bir adam cennete de girse, hakkında nimet tamamlanmış olmuyor. Allah minânesi elûke tamamen ni'me Ya Rabbi senden nimetin tamamlanmasını niyaz ediyor. Dualarımızın sonunda Ali Adr Efendi babamızın. Ne sordu? Nimetin tamamlanması nedir dedi evladım. Herkes cennetten ileri bir şey çekmedi. Dünyada sıhhat, afiyet şudur mudur. E tamam ahirete gittin, ahirete cennete girdin. Tamam, olmadı. Niye? Mevlânın cemaline bakmadan nimet tamamlanmaz. Onun için nimetin tamamlanması ne demek? Mevlâyı ziyaret edebilmek, cemaline nazar edebilmek demek. Rabbim cümlemize ihsan eylesin. Evet, bir nazarı bakmak suretiyle ilave kerim, keremli, şeref, kıymetli, değerli artık onu kıyas edilmez yüce zatına, cemaline bakarak kullarına nimetini tamamlamak için Ahiret yurdunda iyi kullarına lütuf yapmak için e, Rabbimiz bu başımızdaki, kafamızdaki gözlerle görülebilecek mi? Görülebilecek. Görülecek yani. Görülecek. Kim görecek? Cennete girenler görecek. Onun için biz cenneti huri için, gılman için, vildan için, kusur için, saraylar için istemiyoruz. Esasen Rabbimizin rıza mahallidir, oraya girenden razıdır, ee, bir başka ifadeyle razı olduklarını ancak oraya kabul ediyor. Onun için biz rızasını kazanmak için cenneti istemek durumundayız. Ve cemalini ancak nereden görebiliriz? Cennette görebiliriz. Cennette görebiliriz. Cennete girmeden görülemiyor. Cennete girmeden görülemeyince cenneti istemek farz oluyor. Mecbur oluyorsun cenneti isteme. Nimet için istemiyorsan bile, Mevla'nın cemağını oradan görebiliriz. Onun için. İstiyorsun. Ama dünyada ruhani keşifler olabiliyor, tecelliler olabiliyor, rüyada zuhuratlar olabiliyor. Bunları eli Sünnet kabul ediyor. Ama dünyada bir adam kafa gözüyle görebilir mi? Göremez. Abdülkadir Gelen Hazretleri, birisi bunu iddia etti. Başımın gözüyle gördüm dedi. Öyle bir makama geldim. Zikir, zikir, zikir, zikir artık. ''Gördüm'' dedi. Artık Kadir Genel Hazretleri sordular, ''Bu doğru mudur?'' ''Değildir.'' yurda. Niye bu adam böyle konuşuyor? Buyurdu ki, ''Çok zikir yaptı, çok ibadet yaptı, basiret var, basar var, basar kafa gözüdür, basiret kalp gözüdür. Bunun basiretine nur geldi, nur geldi, nur geldi, basiretinin nuruyla bir keşif oldu, o kalpten gelen nur, efendim gözüne de vurdu, bütün vücudunu sardı, Bu da kafa gözüyle gördüm zannediyor. Aslında kafa gözüyle görmedi buyurdu. Basiretine zuhurat oldu. Manevi bir tecelli oldu. O tecelliyi gördüm zannediyor buyurdu. Şimdi bu işler önemli. Şimdi Abdülkadir Geylazeri mürşidi kamil mükemmel olduğu için e, anladın mı e, diğer insanları tabi Şahin Akşiment gibi mürşidi kamiller bu noktada gördük gördük zannedenlere uyarıyorlar. Dünyada görsem Musa aleyhisselam görecek. Ama şimdi Musa selam Rabb'i yan gözüyle, ya Rabbi göster cemalini bakayım sana dedi. turdağında Mevla bu lenteranisi asla beni göremezsin. Şimdi Mutezile buradan yola çıkarak cennette de göremeze gidiyor. Sen cennette de göremezi buradan çıkaramazsın. Çünkü öbür ayetlerde ucuğun yemediğin ne kadar bir takım yüzler parlak olacak mahşer günü ile Rabb'i nazara Rabb'inin cemaline bakacak diyor. Bu Kıyamet Suresi'ne ayetidir. Bu ayet varken sen ahireti buna ne kıyas ediyorsun? Burada dünya. Asla beni göremez. Ama dur şimdi. Ne buyurdu ona? Sen şu dağa bak. Karşısındaki dağları gösterdi ona. Ne olacak şimdi? Ben ona nurumdan zerre kadar parlatacağım tecelli diyor. Tecelli, açılım, parlamak. Nurumdan zerre kadar. Yani zerre kadar, artık onu biz anlayamayız. Mevla'nın, cemalin, nurumdan diyor, bir zerre kadar şu dağlara göstereceğim diyor, bak. E şimdi dağlara tecelli edeceğim diyor, göstereceğim diyor şimdi. Ne olacak o zaman? Sen de bak o zaman, feyniste karramı kânev. Eğer o dağlar yerinde dura durabiliyorlarsa benim tecellim karşısında, fe sevfeterani, sen de yakında beni göreceğini eveslen diyor. Peki ya Arap diyor o da umutlanıyor. Şimdi allah Teala kendi ruhiyetini görülmesini neye bağladı burada? Dağların yerinde durabilmesi şartına bağladı. Dağların yerinde durabilmesi mümkün bir şey mi? Mümkün bir şey. Dura Allah durdursaydı, sebat verseydi dağlar dayanabilir miydi? Dayanabilirdi. Demek ki mümküne bağladığına göre görülmek mümkün. Muhale bağlasaydı, benim ortağım olursa sen de görürsün deseydi. Muhale bağlasaydı dünyada ruhiyet mümkün olmayacaktı. Ama mümkün olan bir şeye bağladı. İki şıklı. Mümkün. İki şıktan mümkün. Ama dedi bak bakalım ne olacak. Bir de baktı. Lil cebeli. Ne zaman Rabbi daha tecelli etti? Zerre kadar yani. O külli tecelli olsa Dünya yanar. Dünya yanar. O dağları bir görseniz resimleri var. Turdağı'nın önündeki dağlar. Manyaklar. Hepsi basılmış sipsiyah. Hepsi böyle nasıl biliyor musun? Böyle e, şey gibi basılmış hamur gibi hani kabarmayan onlar hep büyük dağlardı Musa Aleyhisselam'ın durduğu tur dağın önünde bütün dağlar şöyle şöyle hepsi eridi gittiler yani o tecellide resimleri var yani gitsen de görürsün ne zaman Rabb bir dağı tecelli etti deken. dağları parça, paramparça etti daha de orada dağlar var onlar kayboldu gitti zaten yanlarındakiler erimiş sünmüşler Ve karra Musa, sayka. Musa Aleyhisselam da bayıldı düştü Ha. Sonra ayıldı. Ayılınca efendim. Fele muafaka ale ya Rabbi seni tenzih ederim. Şimdi Mutezile diyor ki tüptüyleke ben sana tevbe ettim. Ben sana tevbe ettim derken ben bir günah işledim. Seni görmek istedim. Halbuki sen görülemezdin manası değil. Ya ben şu anda bu dünyada görülemeyeceğini anladım. Onun böyle bir talepte bulunduğumdan döndüm demek. Günah işledim, tevbe ettim demek değil. Peygamberler günah işlemez, masumdur. T Tabe kelimesi Arapçada dönmek demek zaten lukatı. Ben döndüm yani, bu görüşümden, bu talebimden döndüm, ısrarcı olamam. Çünkü sen bana bir tecelliyle, efendim, bak bakalım dedin. O olursa ben de, beni sen de göreceksin dedin ama bu dağlar dayanamayınca ben de. Ben inananların ilkiyim, ben ha haşa, zatında şüphe ettim de haşa, talep ediyorum ben bunu. Ben nurakark olmak için istedim, buyurdu. Ama şimdi, dünyada bir tek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bir tek, ama dünyada görmedi diyor İmam-ı Çünkü neden? Miraç gecesi vuku buldu, cumhur ulema bu görüştedir. Cumhur ulema, ehli sünnetin, cumhur ulema hemen hemen müttefak olan bir husustur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem başındaki, kafasındaki mübarek gözlerle Allahu Teala'yı gördü mü görmedi mi konusuna gelince bir iki itiraz eden alim, sahabeden bir iki varsa da cümhur sahabe, cümhur tabi'in, tebe'itte bütün ulema ittifak ettiler ki başının gözüyle gördü. Ahmed ibn Hanbel bu usta hadis-i şerif rivayet ediyor. Hatta Gördü, gördü, gördü diyerekten nefesi kesilene kadar başıyla gördü dedi Ahmed İbni Abderrrhaman. Nefesi kesilene kadar tekrar etti o cümleyi. Gördü. Ama gördüğü yer dünya değildi. Nereye çıktı? Ne kadar rahmetli tenukra diyor Necim suresi. Ainda Sıdıratül Münteha diyor. Sıdıratül Münteha neresi? Ofun köyü değil herhalde, değil mi? Öbürünün dediği gibi. Ainda Cennetül Meva. Meva cennetinin yanı diyor. Meva cenneti neresi? Sekiz cennetten birisi. Meva cennetinde diyor gördü diyor. Cibrili gördü diyor. Ama orada mevla gördü, cibrili gördü. O zamirin merciinde müfessirin ihtilabı olmakla birlikte Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadayken rüya dışında konuşuyorum. Rüyada çok cennete gir. Onların rüyası vahidir, peygamber oldukları için. O konuyu tartışmaya açmıyoruz. Rüya da vahidir. Ama rüyayı kastetmiyorum dünyadan çıkarak bu alemi aşarak bu ıı, tamamen bu alemin bütün boyutlarıyla yani yedi kat gökleri falan geçerek zaman mefhumundan soyutlanarak mekan mefhumundan soyutlanarak anladın mı? çünkü zaman geçiyor dakika geçiyor bu hemde oksijen meselesi var değil mi? hava kesildi ciğer durdu ne yapacaksın bu alemden çıkınca? o ortama uy uyar olman lazım ki yaşayabilesin öbür türlü efendim adamlar aya çıktı ya adam aya çıktı da ay bu alemde ay bu alemin içinde merihe de gitse bu alem jüpiter'e de gitse bu alem biz bunu demiyoruz yedi kat göklerden çıkıyor sidratül münteha neresi? nihai nokta mahlukat alemi bitmiş meva cennetine giriyor ha meva cennetine girince Allahu Teala cennetten görülecek mi zaten? görülecek. İnşallah bize de nasip olacak mı? Girersek nasip olacak inşallah. Ha bak şimdi cennetliktir falan diyor muyum yani? Göreceğim diyor muyum? Biz uğur bir bir zuhurat anlatıyoruz. Adam kendini cennetlik yaptı diyor. İşte bunlar böyle bu kafada adamlar. Allah'ım cümlemize nasip eylesin. Amin. Amin. Allah'ım bunların inadına bize nasip eylesin. Amin. Amin. Ya Rabbel Bu kitap tesirsiz, kusursuz cenabet adamların. İnadına bize nasip eyle yavrum. Biz abdestliyiz ya Rabbi, taharetliyiz ya Rabbi, gusüllüyüz ya Rabbi, namazlıyız ya Rabbi. Taharet bilmez adamlar neler konuşuyorlar ya. Tövbe ya Rabbi. Cenneti ağzına alacak adam mısın sen git gusül al ya. Ondan sonra bu Meva cennetine girdiği zaman Mevla'nın cema'ni gördü mü? Gördü. Ama dünyadan görmedi. Nereden gördü? Cennetten gördü. Ama başka bir peygamber cennete girdi mi dünyadayken ölmeden evvel girmedi. Girmediği için hiçbir peygambere de dünyada nasip olmadı. Bunu böyle anlamak lazım. Ve inne haden minkum sizden hiçbiriniz bak ne buyurmuyor? Hiçbir insan buyurmuyor. Sahih Müslim hadisi. Sizden hiçbiriniz len yera rabbahu hatta yamut Ölene kadar Rabbini göremez. Onun için ölümün en güzel noktası, ölümün en istenen, aranan isteği, ölmeden Mevla görülemiyor. Mevla'yı da görmek nimetlerin en büyüğü, yani insan hazır olsa, hakikaten Allah'ını görecek durumda, şuurlu olsa, o oh, ibadeti falan tecizatı hazır olsa, yani ölüme koşar ya. Çünkü ölmeden görülemiyor. Ama öldükten sonra göreceksiniz buyuruyor. Cennete girmekte de ölüme bağlı. Ölmeden cennete de girilemiyor. Onun için bütün nimetler ölümün sonrasında. Onun için ölüm ne kadar büyük bir nimet aslında. Fakat bize yüzü soğuk geliyor. Niye soğuk geliyor abi? Çünkü yatırımımız burada. Oraya yatırım yapsaydık oraya gitmek isterdik. Yatırım burada olunca burada kalmak istiyoruz. Ama çadırımızı bir gün sökecekler. İstemesek de bizi alıp götürecekler. Onun için bence yatırımı... Böyle yavaş yavaş tek ulan ne yavaş yavaş ya adam 47 yaşında gitti ben olmuşum 57 yaşındayım hala yavaş yavaş diyorum ulan ne yavaş yavaş Bugün hadis-i şerif yazdırdım sabah e Allah Buhari'den Ezerallahu ila raculin bellagav sittine. Bir adama Allah 60 sene ömür verdiyse mazeret kapıları kapanmıştır. Daha bilmedim, etmedim, kazanamadım ya Rabbi diyemez. 60 yaşına geldin mi diyecek. Geldin. Ne konuşuyorsun? Bak benim üç senem kaldı. Üç dördü geçmez. vah diyorum. Arkadaş da orada yazıyor Murat Hoca. Ben anlayamadım hocam. Niye eyvah dedin diyorum. Neye eyvah dedim derim. Senin yine bir on on beş senem var. <gülüyor> Anlamadı biliyor musun? Eyvah diyorum ben orada tabii. Ya çok büyük eyvah. Üç senede ben bu işi nasıl toparlayacağım arkadaş? Nasıl defteri temizleyeceğim ben? Bu tesbih namazları ara sıra lazım acaba. Tesbih namazları biz bahredeceğiz, gevşettik ne namaz, ne hafif. Nafileleri gevşettik biz. Yine de ameline güvenmeyeceğiz, hiç amelimize güvenmeyiz. Ama tesbih namazında büyük kefaret var, büyük günahlar bile affedilir. Yaa, haçta bile şüpheli, makbul haccın bile büyük günahları affettir, affettirmez, tartışmalı. Tesbih namazında hiç tartışmıyor. Sahih hadis. Nafilelerinden sahih rivadis. Ama 60'ı bunu böyle söylüyor ama peş öbüründe ne buyuruyor? Temmet o da Ömer Abdilaziz radıyallahu radıyallâh'tan geliyor rivâde Ebu Nuhaym Hülyetü'l-Evliyâ'da zikrediyor birçok kaynakta sahih kaynakta zikrediyor bu demek ki bu hariç. bu daha sıkıntı Temmet Hüccetullâhi alebnil erbain. 40 yaşını doldurmuşlara Allah'ın Hücceti tamamlandı 40 yaşına ulaştı mı ulaştı daha ne? daha ben gencim yaşıyoruz abi. daha tam şey demedim Hocalara bir kulak veremedim, kitaplara bir bakamadım, itikat, ehl-i sünnet, ilmihal, farz, vacip. Abi daha yeni yaşıyoruz, kaç yaştasın abi? 41. Lan ne 41'i diyor ki, 40'ı geçene diyor Allah'ın hücceti tamamlandı, bitti. Bahane sunamazsın diyor, Seni 40 sene yaşatmışım diyor ya. Ondan sonra cehennemde zır zır ya? Bağıracaklar, medet imdat, yanıyorlar... Yani adam yanıyor ama ölemiyor. Nasıl bir sorun ya? Ölemiyor. لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا Yahya Ne ölecek ne dirilecek. Devamlı yanıyor. رَبَّنَا ya. اَخْرِجِنَا Ya Rabbi çıkart bizi ne olur? نَعْمَل salihan, صَالِحَ مَلْ işleyeceğiz. Hayır الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَل Yaptıklarımızın dışında başka şeyler yapacağız. Dizi seyrediyordum. Kur'an okuyacağım. Film izliyordum. Tefsir okuyacağım. Anladım. Tiyatroya gidiyordum, sohbete gideceğim. Efendim. Zina diyordum, efendim. Haç'a gideceğim, ibadet edeceğim. Efendim. Şu kadar yiyordum, haram yiyordum, oruç tutacağım. Yani ne yapıyorsam, hayat çizelgemi tamamen değiştireceğim, başka şeyler yapacağım. Ne olur bizi çıkart. Cevap ne? Fatır suresi hati bu. Evelem numurmir kum biz size ömür vermedik mi? Dünyada yaşatmadık mı? Ma o kadar ki işte o kadar ne kadar? 1 vat 60, 1 40. 60'tan yukarı rivayet yok. 60'ı görüp de zaten yola gelmeyen hiçbir şey konuşamaz. 40 da sorunlu. 40'ta da Allah'ın üçeti tamamlanıyor. Daha ne zaman ya, ne kadar yaşatacak seni ya? Ne buyuruyor? Ben gavaz el 40. İmam Gazali Hazretleri'nin Ey oğul kitabında bu rivayet yer veriyor. Kim 40 yaşını geçer de velem ben gavaz el 40 40 yaşını geçip de eee hayrı şerrini geçmezse öyle mi gavaz hayruhu şerru? Bir adam 40 yaşını geçmiş. Bu 12 yaşın çocukluğu açık. geri kalanını hesaba koy hayrı mı fazla şerri mi fazla deftere mizana kondurum ama sağ tarafa mı konacak, sol tarafa mı konacak bir adamın yaşı kırkı geçip hayırlı şerrini geçmemişse feliyete cehezile nâr cehizini, bohçasını cehenneme hazırlasın diyor kırkı geçenler de muhakeme yapmak zorunda da kırka kadar da herkese kırka kadar da müsaade etmiyorlar ama bu kırka kadar da yine bir kurban olduğum Allah'ım, bir çacıklık, bir gençlik, bir gaflet, bir payı, bir af payı verecek demek ki çünkü neden? biz sizi yaşatmadık mı diyor ne kadar diyor Ma o kadar ki ye tezekkaruhi men düşünüp yola gelecek adamın tedebbür edip, tezekkür edip, ince düşünüp e, yani e, gafletten uyanıp ben ne yapıyorum deyip, vazgeçip, bir hidayet arayıp, bulacak kadar diyor Onun için o kırk şeyi Önemli. Çünkü o bir paydır. Çünkü zaten 12-13 yaşlar falan Çocukluk şeyleri Ondan sonra adamın bir mesai yapacak Ömre vakti ihtiyacı var. Bu bir. Bu kadar ömür verdik diye size? Verdin ya Rabbi. Ve nezir Uyarıcı geldi mi size? Ha eğer ki fetret elinden olsaydın Hiç peygamber ulaşmamış, davet tebliğ ulaşmamış, Kitap ulaşmamış, vahiy ulaşmamışsa Onu da yine kurban olduğum bak Uyarıcı geldi mi size? Geldi. Boğazlar geldi mi? Hocalar geldi mi? Hatıplar peygamberler, varisleri geldi. Onun şu tebliğ çok önemli. İnsanlar yoksa duymadım diyecek. O sefer sen de duyurmadın olacaksın. Uyarıcı da geldi. Ömür de verdik mi size? Anlayacak kadar. Verdin ya Rabbi. Şimdi ne istiyorsun? Çıkart bizi buradan. Ne çıkart be? o. Tadın bakalım diyor. Tadın bakalım. Femâli zalimîne minnasîr Zalimlerin hiç yardımcısı yok. Çünkü siz zalim oldunuz. Zalim ne demek? Bir şeyi mahallenin gayrine koyan demek. Zulmün tarifi bu. Nasıl ki şirk koşan en büyük zulüm yapıyor. Neden? İbadet Allah'ın hakkıydı. Gidip kulluğu başkasına yapıyor. Kulak kul oluyor. Ha, sen zulüm yaptın. Niye? Ömür sermayesini, sıhhatini, afiyetini, vaktini nerede harcadın? Allah'ı bilip, tanıyıp ona kulluk yapacak yerde değil de Nefsinin şeytanın peşinde harcadığı. Senden büyük zalim yok. Zalimlere de yardımcı yok Allah buyuruyor. Onun için şimdi vakitler bizi beklemez. Ecel bizi beklemez. Azra'yla sen bizi beklemez kardeşim. Haftaya kadar içimizden ölecekler var. Haftaya kadar. Her hafta burada devri daim yaşanıyor. Bak ben burada 25-30 senedir sıf şu mahallede yapıyorum sabah. nazım 27 28 29 oluyor. Şu mal halde yapıyorum. Ondan evvel diyorum bak 45 seneye kadar uzanan bir süreçte. Yani kaç mezarlık dolusu insanlarla tanıştım. Yoklar şimdi hepsi gittiler yani. Bir anda yok. Ha şimdi burada bir adam haftaya yok yani yok. Gitti ahirete. Yaşı başı belli değil mühim değil yani Allah. Ecelle bağlamış yani. E şimdi sen neyi bekliyorsun? Ben bu İslam'ı ne zaman anlayacağım? Helal arama anlayacağım. Farzı vacibi anlayacağım. En azından Allah'ın bana yük yüklediği mükellefiyetleri ifa edeyim, yerine getireceğim. Bunu ne zamana bıraktın bu işi ya? Hangi zamana bıraktın yani? Tatilde mi yapayım diyorsun? Tatile kadar ertelersem gelmez mi acaba? Hangi tatil ya? Tatilin senin bitmiyor ki kardeşim ya. Bir daha yaza mı bıraktın? Ne yaptın? Evlenmeye mi bıraktın? Ya da bu karı başıma bela oldu, boşanınca düzelirim mi diyorsun? Ne diyorsun? Ben anlamadım ki. Nereye bağladın abi? Herkes bir yere bağlamış eşeğini ya. Nereye bağlıyorsun? Bu gece bu iş bitecek. ehl sünnete göre itikadı tahsiye edeceğim bir defa. En azından imanla gideyim, ahirete kaldım. Hiç üppeli de bir el i itikadı anlatmıyor ki. Anlatana kadar, siyasetten, ticaretten bilmem neden, bana da takmışsınız kafayı zaten her konuyu konuşuyorsun, bir din konuşmuyorsun zannediyorsunuz aslında ben her şeyi konuşuyorum da takip edenler için ha, ama şimdi mübarek, bu kadar da eser yazılıyor, kitap yazılıyor şimdi her şeyde, kürsüye de vakit yetmiyor bir iki saat sohbette yani sen bunları okuman lazım, okumadan nasıl dinini öğreteceksin? ben her günü, her gece kaç kitap okuyorum bir tatile gittim bir hafta sizden müsaade aldım bir hafta orada Efendim, sekiz kitabı not alarak, bütün üzerinde not alarak Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının necati hakkındaki eser için not alarak sekiz kitabı bitirdim Birisi 300 400 sayfaydı. Bunların hepsini not aldım ve ben, ben tatile gidiyorum, yani benim derdim ilim yani, ben bir şey öğrenmeye çalışıyorum. E siz, siz şimdi nasıl bir şeyler yapıyorsunuz kardeşim? Ben anlamıyorum ki. Siz hangi sürede bu işleri düzelteceksiniz yani? İnşallah bir an evvel şu el sünnet kitabını da yaz. detaylı bir tafsilatlı yazalım da inşallah bir de elfaz küfür çok önemli insanı dinden çıkaracak sözler pe peynir ekmek gibi insanlar dur konuşuyor yani çok elfaz küfür var yani bir de bunu bunlar acil yazılması lazım öleceğiz gideceğiz ya yani her işi bırakıp bunların yazılması lazım Allah'ın bereketli vakitleri çünkü her şey sohbette anlatılamıyor yani vakit yetmez ama okursun e şimdi uyarıcımız geldi Peygamberimiz var, sallallahu aleyhi ve sellem. Alimlerimiz geldi, kitaplar yazdılar. Hocalarımız bize vaaz etti, her imkanlarımız var. E, zaten bu internetler şunlar bunlar, yani iyiye de kötüye de malzeme oldu. İnsan her istediği noktada ulaşabiliyor şu anda benim. E, kaç bin sohbetime ulaşabiliyorsun? Misal yani. Bu eskiden gördü bir 2 yani iki üç kaset, beş kaset, arabada kayboluyor, oradan oraya taş E şimdi cep telefonunda ya! E şimdi sen ne iş yapıyorsun abi? Onun için Rabbimiz bize nimetini tamamlamak istiyor, dinini tamamlamış, nimetini tamamlamış. Bir kaldı şimdi bizim İslam'ı tamamlamamız. Vazifelerimizi tamamlayacağız, mevlada da göstereceğim buyuruyor. Nimetimi tamamlayacağım buyuruyor. Bu arada, allah Teala ahirette görülecek, bunda şüphe yok. ad kelimeler Kerimeler var, okudum, kafirler görecek mi? C e, mahşerde kafirlerle Allah'ımızın muhabereleri, konuşmaları, muhataplıkları Kur'an'da zikrediliyor. Fakat allah Teala kafirlerle konuşsa da, hitap etse de e, bu azar için, azap için olacak, cemalini kafirlere göstermeyecek. Yani cennetten evvel mahşerde muhataplıklar var. Ama bu muhataplık ayetlerinde Hiçbirinde Mevla'nın cemağını göreceklerine dair bir ifade olmadığı gibi Aksine Mutaffifin Suresi'nde ne bu estaidül Kella innehum arrabbihim yevme izin le mahcubûn Ha asla beni göremezler Onlar o gün Rab'lerinden hicaplıdırlar Hicaplı ne demek? Perdeli Yani perdeyi açmayacağım diyor onlara Onlar mahcup Mahcup Türkçe yani bunun e, Türkçe kullanılıyor ama Arapçadaki tabiri nedir? perdeli, yani perdenin arkasında olan mahcup, hicaptan geliyor, hicaplı onlar hicablıdır, perdelenmişler beni göremezler سُمْمَيْنُوْ لَسَالُوا الْجَحِلِ çünkü onlar diyor oradan mahşerden cennete gidemeyecekler onlar doğru ceheme, cehenneme gidecekler onun için beni göremezler buyuruyor سُمْمَيْوْ قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِي bu. sonra da onlara ne denecek? işte yalan dediğiniz, yok dediğiniz kocalar uyduruyor dediğiniz Cehennem buymuş var mıymış yok muymuş denilecek buyuruyor. Ben onlara cemal mi göstermem Allah buyuruyor. Bu bunlar hacıabuludur. Bunun e, karşısına, melekler görecek mi meselesinde ihtilaf var. Bazen Rasulullah aleyhisselam olacak göremeyecekler buyuruyor. Çünkü diyor e, e, insanın şerefini görüyor musun şimdi? Biz niye diyoruz ki avam Müslümanlar avam meleklerden üstün? İnsanların evliyası, meleklerin evliyasından üstün İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerine üstün el i sünnet hakaidi Niye bunu söylüyor? Bak, çünkü allah Teala ibadete karşılık bunu vaat etmiş buyuruyor ibadete karşılık olduğu için şu ayetlerde اَحْسَنُوا buyuruyor, ihsan sıfatı buyuruyor Melekler mükellef değil mükellef olmadığından zaten zikir yapıyor, tesbihat yapıyor ama o bizim nefes alıp vermemiz gibi doğal olarak yapıyor bir, bizim gibi, yok abdestim bozuldu Yok efendim karnım acıktı, yok uykum geldi, bir sorunları yok yani. Ondan dolayı ibadetlerinde, e, ibadet vasfında, kulluk vasfında bizim gibi tekellüf olmadığından, imtihan olmadığı için onlara bu müjde yok diyor. Ama diğer bazı ulema da melekler görecek diyor. Ha şimdi biz melekleri Allah görüyor zannediyoruz değil mi? Bazı insanlar öyle zanneder. Cebrail aleyhisselam allah Teala hiç görmüş mü? He? He? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüş, Cebrail'in daha hiç görmemiş. Göremez. Çünkü Sidretül Müntaka'dan ileri geçebildi mi? Levdenev tümleten lahtaraktı. Parmak ucu kadar yanaşsam yanarım dedi. Çünkü o kabiliyet orada veriliyor. Orası ciğer. alemi vücuba geçti sallallahu aleyhi ve sellem oradan gör. E, dünyadaki göz Allah'ı görmeye dayanabilir mi? E, dayanamaz. Bunu tahammül edemez. Şimdi Allah Teala dünyada kendi gösterse. Biri öyle demiş efendi Hazretlerine. Ya ben de demiş bu Allah'ın işinden çok aklı vermiyor demiş falan. Hep de efendi ona e çatardı böyle antika antika adamlar böyle biliyor musun? Çok çok ona aa paşa böyle tipler şekiller falan. Niye dedim diyor? dedi ki diyor ya arada bir kendini gösterse çekse arkadaş demiş ya bu ne ya hiç göremiyoruz kadar. Adamdaki konuşma şekline bak arada bir gösterecek Neyi gösteriyorsun çekiyorsun. Bir gösterdi mi zaten dünya yanacak kül olacak göreceksin gününü ondan sonra. Allah'ın Nurunaca Güneşe dayanamıyorsun. Güneş biraz yanarsa her yer yanacak zaten. Efendim güneşe dayanamıyorsun. Allah'ın o güneşe nurları veren Allah ya yani nurları yaratan Allah'ın nuruna nasıl dayanacaksın ona sonra eriyeceksin gideceksin. Dünyayı Mevla o nura tahammülü, o tecelliye tahammülü yaratmamış ki, zerre kadar tecelliye, dağlar inmiş aşağıya. Zerre kadar tecelliye, tam cemalini gösterse, ondan sonra. Ya diyormuş ya, ben onu diyormuş, şey için söyledim, hocam hanımefendi diyormuş, Kavur kalmazdı memlekette, ben millet müslüman olsun diye istiyorum. Sen Allah senin kadar bilmiyor mu milleti müslüman etmeyi? Yani bir insanlar bir felsefeci ya, ya hele bir dur ya, hele bir dur kardeşim. Sen bir imanına sahip ol, Allah imanı muhafaz etsin. Fırlak, fırlaklık yapma. Gideceksin sen de raydan çıkacaksın yavrum. İşte diyormuş ki ben gavur kalmasın istiyorum da bir görünseydi şöyle falan. Teklife bak ya. Sanki meclise kanun teklifi veriyorsun. Sen allah Teala'dan bahsediyorsun. Neyi gösterecek yani? Dayanamaz bura. Tecelliye dayanacak bir durumu yok. Çünkü burayı o da, o dayanıkta kuvvete yaratmamış. Ama cenneti nasıl yaratmış? Ha şimdi senin gözün. Senin gözün güneşin ışığında sulanan Bozulan, değil mi? Güneş gözlüğü takmak zorunda kalan adamsın yani. Öbür türlü normal baş gözlüğüyle bakamıyorsun. Dünyayı göremiyorsun o zaman. Bazılarında da, ben de öyledir. hiç ortalığı da göremem, önümü göremeyecek hale geliyorum. O yüzden mecbur takıyorum. E, sen şimdi Rabbimiz Tebaarıkü Tahan nuru tecelli etse ne iş kalır? Ne güç kalır? Ne dükkan kalır? Bir kere görenin aklını başından alır. O tecelli onur o, o feraj yani dünya imtihan yurdu ondan sonra bir daha, ne hanımı tanırsın. He? Musa aleyhisselam Mevla'nın cemalini göremedi ama kelamını işitti. Vekelleme Allah Musa teklima. Musa aleyhisselam kelamını işittikten sonra ona bir nur geldi. Hanımı bakamıyordu. Musa aleyhisselam o zamandan sonra peçe takmak zorunda kaldı. Yüzünü gören gören bayılıyor düşüyor. Gören nuru bayılıyor düşüyor. hanımına yüzünü gösteremez hale geldi Musa Aleyhisselam sırf kelamını duymakla, düşünsene cemalini görsen, ev mi kalır, ocak mı kalır, çocuk mu kalır Allah bize acıdığı için dünyada kendini bize göstermiyor, anladın mı şimdi? Cennete gideriz, inşallah gidebilirsek görmek nasip olsun olacak giren görür inşallah giren gör. Mu'tezile denenin de sonunda girenler olacak bazı alimler diyorlar Bunlar rühyetullah'ı inkar ettiler, cennete sonunda girseler bile cehennemden çıkıp onlara nasip olmayacak, nasıl nasibi hırmandır diyor Muhammur Rabbani. Kattesallâhu aleyhi ve sellem. Yani mutezilede böyle bir sorun var. Allah işte mutezile olmaktan cümlemizi muhafaza edin. Şimdi bizimkiler diyorlar işte, bizim ilahiyat, diyanette az, diyanette peki azdır, çok biraz ilahiyatta çok sarmış ortalığı. Hele Ankara ilahiyat genel merkezi, mutezile genel merkezi tabelası takabilirsiniz yani. Kaderi inkar etti, etmeyen kalmamış hemen hemen. İnkar etmeyenler biz inanıyoruz arkadaş diye bir bildiri de yayınlamıyorlar. Onun için ekseriyet gidiyor. Bu duruma gelmiş yani. Şimdi adam diyor ki ya bunlar hep mutezil olmuş. Ha, onlar. mutezili olsa öp de başına koy. Muhtezileye rahmet okutturu bunlar ya. Muhtezileye gavur diyemiyorsun icabında bir tevili var. Burada adam kalkıp diyor ki Kur'an'ın şu ayetleri değişmesi lazım diyor. Demedi mi? Neydi ilhami miydi adam? İlahi ı ilham gelmişti ya, ne demişti? Bu ayetler bence değişmeli dedi Kur'an'da ya. Şimdi bu adama mutezile olabilir mi ya? <gülüyor> ne mutezilesi ya? Onun için şimdi bizdekiler mutezile falan dedi. 72'de değil bizinkiler. 72 frakı dâlle var ya, bir fırka eli sünnet 73. Direkt cennete gidebilecek. 72 mutlaka cehenneme uğrayıp itikadının pisliği kadar temizlenip gidecek i̇mam Rabbani beyanı ve içeri zaten hadise külluhun finnar diyor İbn-i hadisinde 72. Bunlar 72'ye girer mi? Bunlar 772'ye de giremez ya. Adam Kur'an'ın ayetini inkar ediyor zaten. Ne mezhebi ya. Bizde yetişenler abi. illa bir şeyler ekleriz yani. Mısır'dan Abduh Afgani'den almış ama kalmamış abi. Freni patlamış arar gibi ona da eklemiş yani. Ona da eklemiş. Şimdi diyorlar Ayettin Karaman, Abduhu mu tezkiye ne uğraşıyormuş? Bu arada Abduhu yanlış anlaşıldı da bilmiyorum. sen çok doğru anlaşıldın da bir de Abduhu temizlemeye uğraşıyor Siz, mağaraya girememiş, kuyruğuna süpürge bağlamış. Mason Abduhu tezkiyeye uğraşıyor. Çünkü neden? Yahudilisyen cennete girecek görüşünü e, tefsirine, Kur'an'ın tefsirine nereden soktular? Abduhun görüşü diye soktular. Yani kaynağını temizlemesi lazım ki kendini temizleyecek. Ya sen kardeşim neredesiniz ya? Ne Mu'tezileli ya, Mu'tezile. Mu'tezile bir ayet okuyorsun, o da bir ayet okuyor. Bunlar hepten bu ayetin zamanı geçmiş diyor ya. Bunlar bir alem bir şeyler ya. Hiç olmazsa Mu'tezile ayetin zamanı geçti demez. Sen yanlış anladın, ben de onu anladım der. İşte bu ayrı bir durum yani. O da Mu'tezile'nin çok büyük sorunları oldu. Allah'ım, ehl sünnetten, karış ayrılmaktan muhafaza. Amin. فَارَكَ الْجَمَاعَةَ الشِّبْرَانِ فَقَدْ خَلَ عَرِبْقَةَ الْاِسْلَامِ نُونُكُ اِلَّ Bir karış cemaatin itikadından ayrılan İslam yularını ipini boynundan çekip atmış olur. İlla yarcaya dönerse tevbesi kabul olur. Ölene kadar tebbe kapısı açık. Menfarakal cemaate şibran. Cemaatin ehli sünnetin itikadından karış ayrı düşen fe'in leumin cehenneme. Kesinlikle cehennem cemaatlarından olur buyuruyor. Kirmizi hadisi bunlar. Sen de ne konuş? ehl adı mı varmış? Daha ne olacak? hadiste hiç işte adı. Cemaatın adı burada işte. Onun için itikadımız budur. Efendim, ama e, melekler de mükerrem kullardır. Bel-ibadun mükramun, Kur'an-ı Kerim mükrem, ikrama mazhar kullardır buyurduğu için bazı alimler meleklerin de göreceklerini söylüyorlar. Bu hususta kesin bir e, kat'i bir ayet hadis olmadığı için, melekler görürdü, görmezdi tartışmasına girmemek lazım. Ben görmeleri e, şeyini yani görüş, iki görüşte olduğu için el-i sünnet içinde göreceklerine kail oluyorum, beynim öyle benim, çalışıyor mesela. Cinler görecek mi, görmeyecek mi mesela? Şimdi birçok alimler cinlerin de görmeyeceği üzerinde, el-i sünnet uleması cinlerin de görmeyeceğini söylüyorlar. Efendim e, fakat Hatta شو أتي دليلي جتوري إبن الارabi يقفل لكم من زنوبكم جينلر هني إيماند yourselves أنفسكم من عذابين إليم عذاباً سيحميكم Azaptan sizi koruyacak. Bu هذا göre diyor cinlere verilen müjde de cennet söylenmedi. Azaptan kurtulmaları vaat edildi buyuruyor. Bu القول. kerime de. Ama القول. هذا القول. هذا القول. هذا القول. هذا القول. هذا القول. هذا القول. هذا القول. هذا القول. هذا القول. هذا القول. هذا القول. هذا القول. Cinlerle insanlar ayetinden sonra her birinin amelinden ne göre dereceleri var ayeti var nesefi tefsirinde mi? Orada cinlerin de cennete gireceği derece alacağı beyan ediliyor. E cennete girdikten sonra da mevla görmekten niye mahrum olsun? Bir de en büyük mesele ve ma halak tür cin nevel inse Şimdi melekler hadi mükellef değil dedin ama cinler mükellef. Cinleri insanları niçin yarattım? Bana kulluk etsinler. E şimdi kulluğun karşılığı da mükafatı varsa cennet, e Cemalullah da buna dahil olması gerekiyor. ehl sünnet içindeki bu görüş ağır basıyor yani. Cinlerin de cennete girecekleri ve mevlay görecekleri görüşü bu noktada ağır basıyor. 13'ündür üçündür ki, efendim rüyada meselesini zaten beyan ettik. İmam-ı Azam Efendimiz kaç kere gördü rüyada? 99 kere gördü. Ne buyurdu? Yüzüncüye görürsem azaptan nasıl kurtulacağımı soracağım dedi. Yüzüncüye de gördü. Ya Rabbi azaptan nasıl kurtulacağım dedi. Sübhane lebedi lebed, i̇bn Abidin'de de geçiyor. Bütün kitaplarda geçiyor. Kaynakları, bütün tefsirlerde geçiyor. On sonra Ahmet İbn Hanbel Hazretleri Rabbimi gördüm rüyada diyor. Rabbimizi nasıl görüyoruz rüyada? Ruha bir keşif oluyor. Çünkü rüyayı kim görüyor? Rüyayı kafa gözü görüyor mu? gör mü? Adam uyurken böyle yapsan elini o gözünün üstünde, Bu elini görür mü? Görmez. Ama orada başkasının elini rüyada görür. Yani o ruh görüyor enerjiyi göz görmüyor. Onun için ruhani keşf oluyor, tecelli oluyor. Allah Teala bir nurunu tecelli ettiriyor, kelamını işittiriyor, nida ediyor. Bunlar var. Bunları Ehl-i Sünnet kabul etmiş itikat kitaplarımızda bu. Ama Ahmed Zerruk Hazretleri'nin burada kitabı efendim, eee Kavaidü'l-Kaşherhinden bunu beyan ediyor önümde kitapta İmam Zerruk. Bütün ulema bunu beyan ediyor. Ya Rabbi sana en yaklaştıran amel nedir? Bir kelamı ya Ahmet. Benim kelamımdan çok kimse, hiçbir şey bana yaklaştıramaz. Yani Kur'an okumak buyuruyor. Bi fehminev bi gayri fehminev. Ya Rabbi anlayarak mı, anlamayarak mı? Yani Kur'an'ın manasını, tefsirini anlamadan okursan da Mevla'ya yaklaşır mısın? Onu soruyor. Bu ne büyük müjde. Bi ve bir gayri fehminev. Ya Ahmet Kur'an benim kelamımdır, benden sudur etti. Anlamayarak da okusa, anlamayarak da okusa, bana yaklaştıran en iyi şey odur, diyor. İşte burada çok büyük bir müjde Ahmetli Hanbel almışlar. Hakim-i Tirmizi e, şah Hazretleri 30 sene onun ruhaniyetinden beslendim diyor. Halbuki aralarında e, 300-400 sene var. 300-400 sene var ama ruhaniyet olarak beni yetiştirdi diyor. 30 sene. Hakim-i Tirmizi, meşhur Tirmizi değil. O da Tirmizi, de. Hakimi Tirmizi bu. Nevadirurus abi. O, bin kere Rabbul İzzet'i gördüm diyor. Ama rüyada gördüm diyen ulema, nevliyan beyanları kabul edilir mi? Edilir. Ehl-i sünnete göre bu olur mu? Olur. E cevazında mümkün olduğunda, vuku bulduğuna ihtilaf var mı? Fela hilafi bica. Bunun oluşunda ihtilaf yok. Yani allah Teala rüyada tecelli etti, gördüm diyene, yani yalan konuşuyorsa Allah belasını verir. Ama görülebilir mi yani? Bu görülebilir. Seleften, çok ulemadan İmamlardan, Ahmet Nambel'den, Tirmizi Hakim'den, Ali i̇bn Muvaffak Ali i̇bn Muvaffak Hazretleri diyor ki Milletten soyutlandım, ettim, tedbirleri terk ettim, Allah'a tevekkül ettim, tek başıma bir yerde duruyorum, yemek yok, iş yok, ibadet, ibadet Darlandım, darlandım, aç kaldım, susuz kaldım En sonunda dedim ki ya biraz da çarşıya, pazara gideyim, ben şimdi burada tek başıma duruyorum, böyle devamlı ibadet ama sebepler alemindeyiz yani falan Hemen diyor Rabbul İzzet'i gördüm rüyamda. Bana buyurdu ki يَبْنَا الْمُوَفَّقْ اَتَّخَافُوا الْفَقْرَوَيَنَا رَبُّكُ Senin Rabbin benim gibi Allah var iken fakirlikten mi korkuyorsun? Dur ibadetini yap, dur bakalım ben sana gönderirim rızkını buyurdu diyor. Ondan sonra Allah benden o hissi giderdi diyor. Yani e, tevekküle devam ettim diyor. Yani hiçbir sebebe sarmış. bu bir makam meselesidir. Bizde o işler olacak değil ama e, Evliyaullah görmüşlerdir. E, rüyada görülmesi hususunda, cevazı hususunda ihtilaf yoktur. Evet. Şimdi, e, zaten Hakim-i Tirmizi sordu? Bin kere gördüm diyor. Sonra dedim, Ya Rabbi, imanımı kaybetmekten korkuyorum, imansız ölmekten korkuyorum, bana ne buyurursun dedim diyor. Mevla da buyurdu ki diyor, e, Ya Hakim, sabah namazının sünnetiyle farzı arasında bir rivayet kırk kere, bir rivayet üç kere Cenaze bir kere bile olsaydı 40 kere nereden okuyacak? Ya hayyuka yuum ya bedi assemavat vel ard ya zalal vel ikram. Eşeluken tuhye qalbi bi nur ma'rifetike ebeden. Ya Allahu ya Allahu ya Allah. Sünnetle farz olsa bunu 40 kere. Şimdi bazı rivayetlerde 3 kere de var. Sünnetle farz arasında bunu okursan kalbini öldürmeyeceğim, nurunu söndürmeyeceğim. Yapıyor musunuz? Bilmiyorum. Biraz şey, farklı rivayetler var. Ben en e, uzun rivayeti burada yazdım. Şerhoşiratil İslam'dan. Sonra Molla İlyas'tan yazdım. E, Buceyremi'den yazdım. Kaynakları yeni daha çok buldum. Bir rivayet üç kere, bir rivayet kırk kere. Yani en azından üç kere rivayeti de olması bizim için müjdedir. Kırk kere biraz zordur. Kırk kere okuyacağım derken de güneş doğar sonra sabah namazını kaçırırsın. Onun için o vakit nazik saattir. Ee, en az üç kere Allahümme ya Rabbi ya hayyı vakayyum diye yazdım. Son. Çünkü neden? En fazla rivayet hangisi ise ihtiyattan bir kelime eksik olmasın bir ismi şerif diye en fazla rivayet burada sayfa 217'de. Burada zikrediyor. Her gün sabah namazın sünnetinden sonra devamlı okurdu. Arkadaşlarına, ihvanına emrederdi. Tavsiye ederdi. Teşvik ederdi. Burada da iki kaynak ayrıyetten zikredilmiştir. Ondan sonra Ahmet İbni Hanbel'den de bu rivayet var. Ee, efendim, Allah kalbini diriltir. Onu da yazdım 219'da. Ona 40 kere, onda hiç 3 kere payı yok. Hakim-i Tirmizi'yi de 3 kere rivayeti de var. Sayfa 217'de. Bu eskar davat. eskar davat, yeni kitabın şey şurası. 217'de burada, arkasında da malumat var. Rabbimiz Tebâreke ve Teala Sabah'ın sünnetinde bizi agâh eylesin, farz Allah arasında O saati dualarla ihya e muvaffaka ilesin. Uyku halimizi izale eylesin. Amin. Erken kalmaya kalkmaya muvaffaka eylesin. Amin. Güneş doğmadan okunacakları okumaya muhafaka eylesin. Amin. Gafletle uyumaktan, uyanmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Allah'ım amin. Allah ya Rabbel alemin